Açık Kainat, bugün 3 Ekim Pazartesi. Yıl 2016, ay 10, gün 277, Hızır 151. 1438, hicri Muharrem 2, 1432, Rumi Eylül 20. Mudanya Konferansı'nın açılması, 1922. Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na dikildi, 1926. Doğu ve Batı Almanya birleşti, 1990. Günün malumatı, Ekim. Bu ayın eski ismi Teşrini Evvel idi. 1945 yılında çıkan bir kanunla bazı ayların isimlerinde değişiklik oldu. Bu aya Ekim ayı denildi. Bu ay, senenin içli bir ayıdır. Ağaç yaprakları ve kırlardaki otlar sararıp solmaya başlar. Kuşlar ve böcekler yavaş yavaş birer bir, yavaş yavaş birer tarafı çekildikleri için sesleri pek duyulmaz. Ekim ayında meyveler Kış armutları koparılmaya başlanır, elma ve armut ağaçları budanır, meyve ağaçlarının yer değiştirilmesi için gerekli çukurlar hazırlanır. Çiçekler İlkbahar'a ait çiçek tohumları özel yastıklara ya da basit sandıklara ekilerek üzerlerine geceleri örtü çekilir. Safran, Yasemin, Nergis, lale çiçekleri dikilir. Tekrar çelik alınır. Kasımpatı kümeleri meydana getirilir. Açıkta kışlayacak nazik fidanlar saman saplarıyla örtülür. Bu ayda sümbül, zerrin ve lale gibi çiçek soğanları... Cam kavanozlarda suya konularak kök salı vermeleri için bir iki hafta karanlık yerlerde bırakıldıktan sonra odalara süs olarak alınır. Ekim ayında sebzeler. Tur Turpların son ekintisiyle birlikte ilkbahar salatalarının tohumu bu ayda toplanır. Bunlar kuytu ama güneşi bol yerlere dikilir. Bir parmak büyüyünce de seyrekleştirilir. Kerevizlerin samanla örtülmesine bu ayda devam edilir. Karnabaharla lahanalar tekrar fideliklere dikilmelidir. Günün Tarihi Muharrem Hicri yılbaşı 1438 hicri Kameri Takvim, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesinin tarih başlangıcı olarak kabul eder. Hicri-i takvimde, ay, hicri takvim'de bir ay, özür dilerim, ayın dünyamızın çevresinde bir kere dönmesi zamanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönüş 29,5 gün tutar. Bu hesaba göre hicri Takvim'de bir yıl 354 gündür. Miladi takvimden 11 gün eksik olduğundan Hicri yılbaşı ve bayramlar her yıl 11 gün önceye gelir. Günün tarihi, pardon, günün malumatı Dünya Çocuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1954 yılında yaptığı bir toplantıda Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. Günün amacı bütün dünya çocuklarını kaynaştırmaktır. Günün tarihi. 94, 94 yıl önce bugün 3 Ekim 1922'de Mudanya Konferansı başladı. İtilaf Devletleri 23 Eylül 1922'de Kurtuluş Savaşı'ndan muzaffer bir şekilde çıkan Türkiye Devleti'nden mütareke istemişlerdi. Bu notaya 29 Eylül'de verdiği kısa cevabın ardından Mustafa Kemal Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğini bildirdi. 11 Eylül 1922'de mütehakere imzalandı. 11 Ekim. 11 Ekim 1922'de mütehakere imzalandı. 90 yıl önce bugün 3 Ekim 1926'da Türkiye'deki ilk Atatürk heykeli İstanbul'da Sarayburnu'na dikildi. Büyük Saatli marif, marif Takvimi Long Long Time Ago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 be the day that I die. the king was looking down, the jester stole his 40 crown, the courtroom was adjourned. Yes, açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben de Zömer canton Can ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı ünlü Don McLean'in American Pie adlı parçasıyla yaptık. Burada ilginç bir bağlantı var. Don McLean bu şarkıyı Baba Oğul ve Kutsal Ruh diye adlandır, adlandırdığı bir dize var onu söylüyor. Orada da bir uçak kazasında turnede rock'n'roll'un popüler müzik dünyasının en önemli üç öncüsünün aynı anda ölmesini kastediyor tabii. Evet. Buddy Holly, Richard Valens ve Big Bopper diye bilinen DJ'den dönüşme Richardson adlı şarkıcı. Onların müziğin öldüğü gün olarak nitelendiriyor bunu. Fakat İspanya'da o sırada bu şarkı çalınırken, bu şarkının çalındığı tarihte farklı bir şekilde yorumlanmış. Ve bu şarkı baba o kutsal ruh katolik dünyasını alt eder ona pop şarkısı mı olur diye Franco dönemi İspanya'sında sansür gelmiş bitmeyen, Tükenmeyen sansür ve baskıdan bahsediyoruz. Şimdi onunla ilgili Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına başvuralım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Franco döneminde eğitim Andres Sopena Molsal ve Okul kitaplarını şöyle bir gözden geçirdi İspanyollar, Araplar ve Yahudiler hakkında Şunu da yüksek sesle dile getirebiliriz ki İspanya hiçbir zaman geri kalmış bir ülke olmadı. Nitekim daha ilk çağlardan beri Atnalı gibi çok faydalı icatlar yapıp dünyanın en gelişmiş halklarına öğretti. Araplar İspanya'ya geldiklerinde çölün cahil ve vahşi savaşçılarıydılar. İspanyollarla ilişkileri onlarda sanat ve bilim hayallerinin doğmasına sebep oldu. Yahudiler birçok yerde Hristiyan çocukları korkunç işkencelerle öldürmüşlerdi. Halk bu yüzden onlardan nefret ediyordu. Okul kitaplarından okumaya devam ediyoruz. Amerika hakkında. Günün birinde Christoph Colombad'ın da bir denizci, Katolik kraliçe Isabel'in huzuruna çıkıp denizleri aşmayı, sahibinin onlar olacağı topraklar aramayı ve herkese iyi insan olmayı ve dua etmeyi öğretmek istediğini söyledi. Amerika'nın yoksul insanları İspanya'nın yüreğine çok dokunacaktı. Dünya hakkında. Franco döneminde kitaplar. İngilizce ve Fransızca o kadar bozulmuş diller ki tam bir yok oluşa doğru gidiyorlar. Çinlilerin hafta sonu tatili yoktur. Hem fizyolojik hem de zihinsel açıdan diğer insanlardan daha aşağı ve geridirler. Zenginler ve yoksullar hakkında. Her taraf kar ve buzla kaplandığında kuşlar yiyecek bir şey bulamazlar ve yoksul durumuna düşerler. Ben bu yüzden onlara yiyecek veririm. Tıpkı zenginlerin yoksullara destek olup onların karınlarını doyurmaları gibi. Sosyalizm yoksulları zenginleri yok etsinler diye örgütler. Generaller Generali Franco'nun misyonu hakkında. Rusya ambleminin kanlı oranı Avrupa'nın bu güzel köşesine saplamanın hayallerini kuruyordu. Masonlar ve Yahudilerle birleşen dünyadaki tüm komünist ve sosyalist kitleler İspanya'da zafere ulaşmayı arzuluyorlardı ve işte tam o günlerde bir adam çıktı, bir kurtarıcı, bir lider. Zor bir iş, iş olan ülke yönetmeyi öğrenmemiş ve bu kendisine öğretilmemiş halka bir devleti yönetme sorumluluğunu vermek bir delilik ve kötülüktür ve sağlıklı yaşam hakkında kahve, tütün, alkol, gazete, politika, sinema ve lüks gibi uyarıcılar organizmamızı hiç durmadan yiyip bitirirler. Aynalar Eduardo Galeano Süleyman doğru. Sel yayıncılık. Evet, İspanya'da müfredat durumuyla, Franco faşizminde müfredat durumuyla ilgili bu kadar bilgi verdikten sonra dünyanın diğer yerlerinde ve Türkiye'de hiç böyle kötü bir eğitim olmadığını. Mutlulukla kaydedelim evet. geçmişte kalmış olsun ve bitsin bunlar dedi diyelim ve günümüze geçelim ama günümüze geçmeden önce tarihte bugüne göz atalım 1849'da bugün Amerikalı Birleşik Devletleri'nde Amerikalı yazar ve şair Edgar Allan Poe Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulunup hastaneye kaldırılmış 1965'te bugün Küba lideri Fidel Castro Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıklamış ve Che'nin mektubunu da okumuşlardı. 1981'de Belfast'ta İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. 7 ay sürmüştü ve 10 IRA üyesi hayatını kaybetmişti. Açlıktan ölmüştü. Bobby Sands ve arkadaşlarının açlık grevi diye biliniyor tarihte çok acı İç savaşların çok korkunç şeyleri. Şimdi bugün yeni bir iç savaşla ilgili bir şeye geçeceğiz ama ondan önce iki de kutlama yapalım. Birisi Yahudilerin Roş Aşana bayramı kutlu olsun. Bu yıl Yahudi alimi 5777. yılına giriyor. 5777. Yahudi alemi 2 Ekim pazar günü yani dün yeni bir yıla girdi. 5777 yılı. Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Roş Aşan'a tüm dünyada Yahudiler tarafından bayram olarak kutlanmakta. Pesah'ın ilk gününden 163 gün sonra bu. Kutlandığı günde yıldan yıla değişiyor. Biyanet'ten aldığımız onların da Şalom gazetesinden aktardığı habere göre bu yılki Roş Aşana takvimi bu, dün başlıyor, başladı. Roş Aşana'nın ilk günü ise bugünden itibaren 8 Ekim'e kadar kutlanacak. Yarın e, dün sabah doğasından başladı. 4 Ekim Roş Aşana'nın ikinci günü ardından 5 Ekim günü Gedalya orucu tutulacak. 5 Ekim Cumartesi günde özel Şabat olan Şabat Şuv'a. Ve Roş Aşana boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat günü yani cumartesi günü olan yasaklar geçerli. Akşam yemeğine gelecek sene için umutları dilekleri ifade eden simgesel yiyecekler ilgili dualar edilerek bir düzen çerçevesinde yeniyor. Şabat için genelde örgü şeklinde yapılan halla ekmeği hayat döngüsünü simgeleyen yuvarlak şekilde yapılıyor. Sinagogda bayramın ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak Koş boynuzundan yapılan şofar isimli çalgı çalınıyor. Roş aşana'ya ait özel yemeklerin teması tatlı bir sene için tatlılık senenin ve hayat döngüsünün sürekliliği için yuvarlaklık refah ve bereket içinde bolluk içeriyor. Böyle bir durum çok ayrıntılı, daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyenler için hem şalom internet sitesine hem de Biyanet'in internet sitesine girerek yani Biyanet kendisi zaten internet gazetesi. Daha ayrıntılı bilgi elde edinebileceğinizi söyleyelim. Ee, yani son şöyle bitiyor. Ekmek kesilir ve Türk Safarat cema Cemaatinde şekere veya bala batırılır. Bunun amacı da yeni yılın şeker ve bal gibi tatlı geçmesini dilemektir. İyi niyetli bir durum. Aynı anda Muharrem ayı da başladı. Onun saatli marif takvimi vermişti. Roş ayla pek ilgilenmedi. Saatli marif takvimi ama evet. olsun. Alevilerin kutsal saydıkları Muharrem ayı da dün başladı. Hicri takvimdeki bir Muharrem 1438. 2, 2 Ekim e, 2016 Hicri takvimde bir Muharrem 1438'e evet. denk geliyordu. Gene şeyden okuyabiliriz bir anetten. aşure arabi aylardaki ilk ay olan muharremin 10. günü anlamına geliyor her yıl kurban bayramını takip eden 21. günde oruca başlanıyor 12. günün sonunda aşure pişiyor Nuh peygamberle başlayan aşure geleneği 12 imama ithafen dağıtılıyor buna da 12 imam aşuresi adı veriliyor Aleviler muharrem orucunda Kerbela'da Hüseyin'in yolunun kesilip susuz şehit edilmesi nedeniyle mümkün olduğunca sudan uzak duruyorlar. Su yerine şerbetli içecek, ayran ve çay içiliyor. Etli yemeklerden de uzak duruluyor çünkü canlıların öldürülmesi istenmiyor. Dal kırmamaya, çiçek koparmamaya dikkat ediliyor. Oruç tutulan Muharrem ayında Kerbela'da yaşanan, yaşanan acılar hatırlanıyor. Bu yüzden kimsenin ağlamamasına da ...özen gösteriliyor. Bu konuda da... ...ayrıntılı bilgiyi gene... ...İstanbul... bir, haber, mer bir net haber Merkezi'nin... ...bağımsız iletişim ağının... ...şeyine bakılabilir. İnternet sitesinden takip edilebilir. Evet, aynı zamanda bugün... Ee, haberler çok fena. Ayak direttiğimizi, ayak sürdüğümüzü düşünüyorsanız haberlere girmemek için bu malumatlarla uzun saatli marif takviminin okunması, parçanın uzunluğu ve şu andaki malumatlarla beraber oyalandığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz her zaman yapıyoruz bunu. Her sene kutladığımız günlerden bir tanesi de dünya. Çocuk günü. Hayır, yaşlılar günü. Çocuk değil, çocuğu okuduk zaten. Ha. Bugün... <gülüyor> dediğimiz cumartesi günü. Bana evet. bana niye bakarak okuyorsun bunu? Size bakmıyorum efendim. Selahattin'e bakacak halim yok. Selahattin de Selahattin arkada. Evet, takvime bakıyorum. Bugün Dünya Yaşlılar Günüdür. Yaşlılar, yaşlıları yaşlılarıyla yaşlıları ile yanlış yazmışsın Saatli marif Takvimi. Yaşlıları ile Saatli marif Takvimi de genç bir takvim sayılmaz. Eee yaşlıları ile sevgi saygıyla ilgilenen toplumlar medeniyet yolunda önemli bir mesafe kat etmiş sayılırlar diye yazıyor burada. Tüm Ama... yaşlarımızın da sağlık ve mutluluklar, tüm yaşlarımıza sağlık ve mutluluklar dileriz diye de son buluyor. 1 Ekim Cumartesi günü Yaşlılar Günüymüş. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporunda yaşlı insanlara karşı kötü davranışların yaygınlaştığı, kötü muamellerin yaşlıların fiziksel ve mental sağlığını olumsuz etkilediği, de açık, etkilediği de açıklanmış. O ne diyor Onun haberine göre? Raporu göre kendi yaşlılıkları hakkında olumsuz bir tutumla karşılaşan yaşlılar, olumlu yaklaşım görenlerden 7,5 yıl daha az yaşıyormuş. Ayrıca raporda 2050'de yaşlı nüfusunun iki katına çıkacağı da belirtiliyormuş. 2050 itibariyle daha yaşlı bir dünya olacakmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında 57 ülkede 83 bin kişiden fazla kişiyle görüşerek hazırladığı bir rapor bu. Yaşlılara karşı en az saygı gelir düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler, yaşlara karşı en az saygının gelir düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerde görüldüğü anlaşılmış raporda. Evet. Analizlerimiz yaş ayrımcılığının aşırı derecede yaygın olduğunu teyit etti. Çoğu kişi bilinçaltında yaşlılara karşı teknikleştirici yaklaşım bulunduğunda farkında değil ifadeleri kullanılmıştı. Nasıl yani? Gelir düzeyi yüksek olduğu zaman yaşlılara karşı saygısızlık mı oluyormuş? Hmm. Vay canına. 2050 e dedin. Evet. Ee, o konuda da bir e, önemli bilgi var. Geçen sene Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiğimiz bir mülakatte de söylemiş olduğumuz gibi 2050'de e, geri dönüşü olmayan eşik aşılmış oluyor. Bütün dünyanın bilim insanlarının, önde gelen bilim insanlarının, bilim adamlarının ve bilim kadınlarının çok net olarak söylediği bir şey var. Bu kesinleşti. Eğer e, fosil yakıtlardan, kömür, petrol, benzin, mazot, ve doğalgazdan hemen vazgeçilmezse ve onların yerine enerji, yenilenebilir enerji altyapısına bir radikal bir değişiklik yaparak geçilmezse 2050'de iki derecelik ısınma eşiği aşılmış olacak. Bir daha da geri dönülemeyecek. Yani 2050'de ihtiyarları, bir dünya düşünecek durumda olacak mıyız bilmiyorum bunu. Düşünelim ya 2050'de yaşlı. bu konuda Kendim biz... için söylemiyorum ama her zaman düşünelim. <gülüyor> düşünelim evet. Bu konuda ayrıca da bir eğer bitirmeyi başarabilirsem bir başyapıt yazmayı onu da e, belki iki gün uzunca olacak yazı ama çok dünyada en çok küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma üzerine bir bir ardından e, raporun yayınlandığı ay bu geçen eylül ayı oldu. Uğursuz bir ay gibi görünüyor. Yedi ayrı rapor var mühletler filan ve onların hepsini birleştirip dinleyicilerimizin ruhunu büsbütün daraltmak ve karartmak üzere bir yazı hazırlamakta olduğum bildirir. Teaser'ını yaparım. Spoiler vermiyorum. Olsun her zaman yaptığınız bir şey değil. Zaten. <gülüyor> evet o zaman günün haberlerine de şimdi geçelim. Ee, Geçiyormuş. muyuz? İlk e, e, şeye Te Tehlikede olan te şeyi sürdürülmesi tehlikeye düşen ilk tür olarak arıların Hı. bir kısmı da girmiş. Gözünüz aydın. Arılar son derece önemli. Çünkü dünyadaki bütün polen dağıtımıyla sorumlular onlar. Bir şekilde doğanın gereği ya da öyle yanlış bir laf söyledim ama yani esas itibariyle tozlama yöntemiyle çoğalmasını bitkilerin sağlayan en önemli böceklerden biri, başka böcekler de var... ...ama arılar artık bu kullanılan neonikotinoid denen pestisitler yani böcek öldürücüler yüzünden... ...ve bir de habitat kaybı yüzünden, doğal ortamların yerini betonlarışmanın alması yüzünden çok tehlikede... ...ve ilk defa olarak bu konuyla çok yakından ilgilenen omurgasızları koruma örgütü Xerxes... E, toplumu e, derneği açıklamış, kritik bir şeye girmiş olduğunu. E, arıların bir kısmı, Hawaii arılarının bir kısmından bahsediyor. Evet, şöyle yazıyor, e, CNN International haberine göre, Amerikan Balık ve Vahşi Yaşam Enstitüsü'nün uzun yıllar süren e, araştırmaları sonucunda Hawaii kökenli 7 arı türü 31 Ekim tarihinde listeye alınıyormuş. Evet, bu tabii çok son derece... E, e, Sevindirici bir haber olarak veriliyor. Nihayet korumaya alınıyorlar diye. Ah. Ama öbür tarafından da bakıldığı zaman... ...arıların artık tehlikedeki bir tür olduğu... ...yani aslanlar, kaplanlar, filler gibi... ...bu bütün yiyecek geleceğimizi... ...yani 2050'den bahsettik ya... ...35 senelik bir gelecek, 34 hatta... Evet. ...o da tehlikeyi artırıyor. Onun dışında bir de uzman uyarısı var İstanbul su fakirine sınırına su fakiri sınırına girmiş bir bölge kuraklık rismi, riski var Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Profesör Yusuf Demir Türkiye'nin genel olarak ciddi anlamda su sorunu olduğunu belirtmiş ve İstanbul'da su fakiri sınırına girmiş bölge olarak tanımlamış dünyanın da %30'a yakınının yakın sürede çölleşeceğini ve Türkiye'nin de risk grupları içinde olacağını belirtmiş. Uyarmadı demeyeyim. Sadece İstanbul'da değil İstanbul civarındaki diğer bölgelerde de aynı sorun var olsa gerek. Mesela Çanakkale'nin e, neresindeydi? Biga ilçesindeki Bakacak Barajı sular altında kalan ve su seviyesi asalınca e, bazı yapılar ortaya çıkan Eşelek Köyü'yle anılıyor bu aralar. E, daha önce baraj altında kalan eski köyü merak edenler şimdi suların azalmasıyla beraber köyü ziyaret etmeye başlamışlar. Ufak bir müze gibi ortaya çıkmış köy suların azalmasıyla beraber diye denizin üzerine çayın üzerinden suların üzerinde daha da sular azalıyor. E, eski bir mezarlık varmış, evler var olduğu söyleniyor. E, ve su kalmamış. Evet çok güzel. Evet su kalmamış. Pekala şimdi yağış e, yokmuş yani yaz aylarında. Öyle diyorlar. İlk arayı verirken hemen şey özetle verelim. E, dünyanın en önemli Referandumlarından bir tanesi haberi vardı. Kolombiya'da 52 yıllık iç savaşı bitirmek için atılan en ciddi adımdı. Kolombiya hükümetiyle fark gerillalar arasında 4 yıldır devam eden bir müzakere süreci sonunda. Geçen hafta Havana'da, Küba'nın başkentinde imzalanmıştı. Ama yürürlüğe girmesi için referandumda onaylanması gerekiyordu. Girmedi. Referandumda reddedildi. ...yani halk çok ufak bir farkla... <gülüyor> ...savaşı seçmiş durumda... ...kolon bir halk. Yüzde elli evet. nokta yirmi dört... reddedildi. Bu da e, dünyanın en... ...traji... ...ironik... ...haberlerinden biri oluyor. Bunu da kayda geçeyim. Birazdan... E, ...zaten... ...yaklaşık bir saat sonra... E, ...sizin önüyle... ...konuşma fırsatımız olacak... Bunu bunun ne demek olduğunu 297 sayfalık bir barış anlaşmasını çöpe attılar ağlayan. hep o eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe yüzünden. Alvaro Uribe ama yani savaşın az olduğu yerlerde etkisini duyulmadığı yerlerde bolca savaş yanlısı çıkmış anladığım kadarıyla. Öte yandan da bir başka bununla paralel bir haber de verelim dünyadan. Macaristan'da da bir başka referandum yapıldı onu da sizin öneyle dokuz buçuktan itibaren konuşacağız. Macaristan'da dün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlar çok büyük bir çoğunun mülteci yerleştirilmesi planına hayır dediğine işaret ediyormuş. Ama yüzde 50'lik katılım oranına ulaşlamadığı için referandum sonucu geçerli olamayacakmış. Çok düşük katılım var. Ne kadar? İki yıl içinde sadece 1294 mülteci yerleştirilmesini onayladılar ve hayır dediler. Bitmişler mi sanda? Yani daha doğrusu sandık dolmuş mu? Hı? Sandığın doluluk oranı neymiş o yazıyor mu? Lazım ya. Onun bir şey. Katılım oranı. %45 civarındaymış... ...en az yüzde öllü olması bekleniyormuş... Yani de, ...böyle Etiyopya'da... <gülüyor> ...hükümet karşıtı bir protestoda... ...en az 52 kişinin öldüğü... ...büyük bir katliam yaşandığında... ...haber olarak verelim... ...ve protesto sırasında çıkan bir izdihandan... ...kaynaklanıyor... ...inanılması güç gibi gelebilir... ...ama iki milyona yakın insan katılmış... ...yani o Etiyopya halkı büyük ölçüde isyanda denebilir ama artık sayılar da fark etmiyor dünyanın. Arılarla beraber başka bir şeye girmiş durumda. Arılar ve buzlarla beraber insanlık da tuhaf bir yere girmiş durumda. 2 milyon insan şey yapıyor. Polis de bu iki milyon insanın üzerine göstericilere ateş açıyor. Uluslararası. Plastik mermilerle <gülüyor> filan. Yok gerçek silah da kullanıyorlar. Gerçek silah. Biber gazı. <gülüyor> evet. Bomba. Yani uzun zamandır devam ediyor buradaki protesto gösterileri. Uluslararası Avf Örgütü Oroma bölgesindeki farklı kent ve kasabalarda geçen hafta güvenlik güçlerinin bu barışçıl göstericilere ateş açması sonucunda 67 kişi öldürdüğünü söylemişti. 67 kişi bir hafta içerisinde. Şimdi, şimdi bir günde 52 en az hatta bir henüz doğrulanamayan bir kaynağa göre de 300 kişinin öldüğü en az. Cafer Muhammed söylemiş ve ayrıntısına gireriz. Yani işi yumuşatmak gibi anlaşılmasın şey diye. İzdiham çıktı orada öldüler diye doğrudan ateş içiyorlar polisler Etiyopya'da. Plastik mermi atmak da yetebilir zaten. 2 milyona yakın insan katılıyorsa onların izdihamdan tabii ki az bile ölmüş sayılabilir. Suriye'de de gerçek bir yaşanan cehennem haberi var. Ee, Suriye'nin Halep şehri, yeryüzünün en eski iskan edilmiş yerlerinden biri. Ee, Halep'te yaşayan bir cehennemden bahsediyorlar. Durmadan bombalanıyor, korkunç şeyler oluyor. 7 yaşında bir kızın Halep'ten gönderdiği tweetler var. Gördün mü? Evet. Müthiş bir şey yani inanılmaz. Bu benim... E arkadaşımın evinin fotoğrafı diyor bombalandı öldü kendisi diyor onu çok özlüyorum diyor mesela böyle bir tweet atmış kız gerçekten artık anlaşılmaz bir noktaya ilgili olay diye bir küçük kız çocuğu okuyorum bakın okuyorum diyor elinde o çocuk kitabı var çünkü savaşı unutmak istiyorum diyor Assad'la Putin'le Esat Putin dur durun bombalamayı diye de elinde bir şeyle fotoğraf çektirmiş lütfen bizi öldürmeyin barış istiyoruz Öğretmen olmak için bir barışa ihtiyacım var demiş. Mesela bunları da bakacağız. Halep'in en büyük hastanesi yine vuruldu. Akıl dört bağlı. gün içerisinde ikinci defa vuruldu. Halep'in muhaliflerin elinde bulunan kısmındaki hastane, yani en büyük hastane olarak nitelendirilen hastane, dört gün içerisinde ikinci defa vuruldu. Artık hizmet hmm. görülemiyormuş. Evet Amerikan uçakları bu sabahta vurmaya başlamış Kürt kaynağı. Musul kentinin IŞİD'den kurtarılması operasyonu var. PKK Hakkari'de Havan'la saldırmış bir asker hayatını kaybetti. Beş asker yaralandı bir verdi kendinden. 10 mahallede Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Operasyon hazırlığı olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu da "Cezaevinde yaşıyoruz ama teremmesini bileceğiz." demiş. Figen Yüksekdağ da HDP eş genel başkanı "Partimize ve vekillerimize ciddi saldırılar olabilir." demiş. Ve en çarpıcı açıklamalardan biri, yani bir kere OHAL uzatılıyor. İkincisi, Meclis'ten eee de çıktı resmi gazetede yayınlandı. Artık Türkiye bir sene boyunca belki de seneler boyunca başka ülkenin komşu veya değil başka ülkelerin topraklarında e, harekatlarda bulunacak ordu. Evet. Çok önemli gelişmeler e, ve e, Cezaevi Komisyonu Başkanı Meclisin Mehmet Metiner e, çok acayip bir açıklama yapmış gerçekten yani dünya çapında ilginçlikte FETÖ'cü tutuklulara ilişkin işkence iddialarını incelemeyeceğiz demiş yani bazıları bazı insanlara işkence yapılabileceğini dolaylı olarak hatta doğrudan doğruya kabul etmiş olan bir açıklama bu ve cezaevi Komisyonu Başkanı Adalet Bakanlığı da insanlık suçunda zaman aşımı işlemez demişse de böyle ilginç şeyler var bütün yeni yayın organlarına pek çok kapatma kararı var. Gazetecilerin tepkili olduğunu da belirteceğiz. Ve Red RedHack'ten yeni bir sızdırma bir var. Kürt petrolünü taşıyan şirkette ciddi şekilde söz sahibi olan kişi kim? Kürt petrolünü değil mi? Kürt petrolünü. Kimiş evet. efendim? Kürtistan Bölgesel Yönetimi petrollerini taşıyan Power Trends şirkette. Söz sahibi olan kim? Şirketin ortağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Damat ba Berat Al Bayrak, bu da uyanüstü çarpıcı bir haber olduğunu söyledi. Daha önce söylenmişti bu galiba. Söylenmişti, şimdi reddedilmişti. Hükümetimizin imtiyaz sağlaması mümkün değildir demişti. Fakat Hürriyet gazetesine Washington temsilcisi Tolga Tanış, Potus ve Beyefendi kitabında belgeler yayınlamıştı ve şimdi de Tunca Öğreten'in diken komdan yaptığı açıklamada Red sızdırdığı şeyde o kadar söz sahibiymiş ki Berat Albayrak işe alınacak personelden işçilerin günlük yemek giderlerine kadar her şey onun onayında sunuluyormuş bu da bir büyük skandal sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum ama son olarak Türk medyasının en büyük skandallerinden biri de tuhaf bir şekilde istifasıyla sonuçlandı ama hiçbir gazetede bu konuyu manşet yapan cumhuriyet dahil çok küçük yer aldı o da şaşırtıcıydı doğrusu evet. ben gidiyorum dedi ee, korumak için hatta e, Doğan Yayın Grubu e, başkanı e, Aydın Doğan da bir açıklama yaptı biz iyiyiz siz nasılsınız filan dedi böylece kapandı mesele eee yani günlüklerde konuşmak lazım onu da ayrıca. Daha sonra yer vereceğiz. Evet. Şimdilik ara veriyoruz. Açık gazde. There's a better world is coming. tell you why, why.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 There's a better world, it's coming, don't you know, no, no There's a better world, it's coming, don't you know I'm a union man in a union war It's a union world I'm fighting for There's a better world, it's coming, don't you know There's a better world, it's coming There's a better world, it's coming There's a better world, it's coming I'll tell you why There's a better world world's coming Tell you why why why Better world a come out tell, tell you why you Out of marching out of bating you can hear the chains are the rattling there's, there's a better world to come tell, tell you, you why Now there's a better world world's coming and there's a better world into coming there's a better world to come now tell you why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 There's Evet Guthrie, Wilson ama herkesin bildiği adıyla Guthrie onun Ölüm dönüm 1967'de, 1912 doğumlu Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, folk müzisyeni ve yani yüzlerce hatta binin üzerinde siyasi, geleneksel şarkı, çocuk şarkısı, baladlar ve emprovize çalışmaları içeriyor. Ve bu şarkısı da onun Sesko Houston'la. Birlikte söyledikleri Better world are coming idi Yani biz iyi bir dünya gelecek göreceksiniz Ama ancak örgütlenirsek Sendikala Olacak bu diyorlardı Yani gelecek iyi Dünyasının da biraz çalışmaya Bağlı olduğunu söylüyorlardı Dinleyicilerimiz de ilk yarım saat hatta İlk 35 dakikada Saçtığımız Biraz karamsarlık ...yaratan haberlerden sonra... ...bu şarkıyı dinlemek iyi gelmiştir... ...diye düşünüyoruz onları. Çok sayıda... ...insanı da, müzisyeni de etkilemişti. Başta Pete Seeger olmak üzere... ...Phil Oaks, Bob Dylan... ...Bruce Springsteen... ...Joe Strummer ve Tom Paxton da... ...var aralarında... Yani ...hepsi söylüyorlar... ...büyük bir etki... ...etki yarattı üzerimizde diye. Evet, çalışmak önemli. Neden önemli? Mesela rahmetli Necmettin Erdoğan'dan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönüllü Necmedin şoförlüğünü Erbakan'da. yapan. Necmettin Erbakan'dan? Erdoğan dedin. Erbakan mı dedin? Necmettin Erdoğan yok galiba. Bilen Necmettin Erdoğan mıydı ismi? Neyse, fark etmez. Necmettin Erbakan'dan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadar birçok yok iki ismin gönüllü şoförlüğünü yapan Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı bunun örneklerinden bir tanesi. Çalışıp milletvekili kadar olabilmiş bir insan. Milletvekili olmuş birisi. E, Lozan'la ilgili tartışmalara o da girmiş. Lozan'ın da en büyük ihanetin halifeliğin kaldırılması olduğunu söylemiş. Ama ufak bir... Lozan'da mı kaldırılmış halifelik? Öyle demiş. <gülüyor> kendi uluslararası antlaşma da öyle mi? Evet. E, kendi kişisel Twitter hesabından Lozan diyenden okula gönderelim bence. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştı onu söyleyelim. Halifelik ise 3 Mart 1924'te kaldırılmıştı. Biraz e, şey dalga geçmişler Çamlıyla. Ya uluslararası bir antlaşmayla nasıl halifelik kaldırılıyor bir ülkede? Neyse boş ver. Yani böyle böyle <gülüyor> ama yani bir yandan da çalıştığınız zaman oluyor. İşte evet, çalışıyorum. Yüksel ki yerim bu yer değildir demiş şair. Evet. E, peki. Şimdi dönelim savaş barış meselelerine. Kolombiya ile Macaristan'daki referandumları bırakıyoruz. Biraz yıpratıcı oldu ama onu sizinle, 9.30'da konuşacağız sizinle öneyle. Etiyopya'ya dönelim. En önemli olay o. Oron, Oromya bölgesinde bir dini festival sırasında yapılan protestoda BBC Türkçe'nin haberi. 50, en az 52 kişinin hayatını kaybettiği haberi var ölümler protesto sırasında çıkan izdihandan kaynaklandı deniyor ama bu konuyu biraz e, tedbirli yaklaşmak yaklaşarak ele almakta yarar var çünkü sadece e, izdiham değil izdiham da yeterince feci bir olay olmakla beraber doğrudan da e, gaz bombaları ve plastik mermilerle de öldürülmüş olmaların muhtemel Ha mesela şimdi detaylara bakınca insan hakikaten fotoğraflar da akıl almaz. Fotoğraflar da yer alıyor. Çekmişler çünkü artık çok sayıda cep telefonu, akıllı cep telefonu her yerde var. En yoksullarda bile olduğu için fotoğraf kullanılabiliyor. Hatta video bile çekilebiliyor. İzliham sonucunda mesela bazı göstericilerin ...yakınlardaki bir vadiden... ...yuvarlanarak canverde... ...uçuruma düşmüşler yani. Evet. Başbakan da protestocuları suçlamış. Başbakan Halyamaryam... ...Desalegin. Desalegin. Desalegin. Desalegin. Desalegin. Halyamaryam... ...Desalegin. Protestocuları suçlamış. Önceden planlanmış şekilde kargaşa yaratıp... ...kalabalığa uçurumu sürüklemekle... ...kendilerini öldürmekle... ...suçlamış. Evet. Doğru. protestocuları kendinizi niye öldürüyorsunuz insanları kargaşaya getiriyorsunuz şeklinde bir suçlaması olmuş Başbakan. ve şeyi de yalanlamış kesin bir dille ateş açıldı iddialarını başkentinde çok yakınında 40 km mesafede Bişoftu bölgesinde dini bir tören için bir araya gelmiş büyük bir kalabalık barış ve adalet istemişler ne tuhaf i̇ki, çok tuhaf iki dilekte bulunmuşlar ütopik ki bunlar Barış istiyoruz ve adalet istiyoruz. Buna yani sayıları biraz yok. çok. Associated Press Ajansı'na göre dini festivali, bu bahsettiğiniz festivali 2 milyon kişi katılmış. Şimdi bazı kaynaklar da diyor haberde göstericilerin güvenlik güçlerine taş ve şişe fırlattığı kaydederken barışçıl olduğunu da aktaran görgü tanıkları da var. Olay karışık. Ama e, Cafer Muhammed adlı bir eylemcinin söylediğine göre en az 300 kişi öldü. Çok daha fazla insanda yaralandı diyor. Ve mesela şeyi de söylemiş askerler bir askeri helikopter e, askerlerle beraber halkın üzerine ateş açtı. Ölenlerin çoğu da kaçarken uçurumdan yuvarlanan ve göle atlayıp boğulan kişiler mi? Yani hakikaten ortaçağ manzaraları... Sadece modern teknolojik silahlarla beraber ve bunları görüntülemekteki gene teknolojinin son harikası aletler dışında ortaçağa çok hatırlatan şeyler böyle gölde boğulan evet, yani, çığndan düşen insanlar. Ne demek özgürlük istiyoruz adalet istiyoruz evet, orta evet. mı burası? Ve etnik Oromo etnik grubuna mensup etnik de bir sorun var. Bu çiftçiler topraklarını kaybetmek zorunda kalacaklarından endişe ediyorlarmış. Ülkedeki en büyük etnik grup aslında. Evet. Neden peki? Ee, neden topraklarını kaybetmekten korkuyorlar? Bir proje mi var. Bidin. Bölgedeki gerilim de ondan başlamış zaten. Ee, Kasım ayında gelecek ay. Hükümet başkentin sınırlarını, vilayet sınırlarını Oromya'ya kadar genişletecekmiş çünkü. Hmm. Hakim grubun malı yapacak o toprakları ve arazileri herhalde. Mega proje. Evet. Hükümet aslında tepkiler üzerine rafa, rafa kaldırmış planını fakat haklarının çiğnendiğini ve dışlandıklarını söyleyen bölge halkı protestolarını sürdürmüş nedense... Neden Peki büyütmeye bu kadar önemliyse proje neden kaldırdı? Tepkilerden ötürü kaldırmış olabilir evet. işte de yani neden büyütmeye çalışıyor ona da bakmak lazım. O topraklara el koymak için azizim ben sana söyleyeyim. E, Orada söyledi yani el koyup ne yapacak onu merak ediyorum arkasında büyük bir proje var mı? Büyük e, en son ilişkileri geçtiğimiz sene değil ondan önceki sene işte Mursi iktidardayken Mısır'la girilmişti. Büyük bir baraj inşasına Hı -hı. gidiliyordu. Evet. Nil'in suyunu ciddi oranda azaltacak ve Mısır'ı susuz, susuz bırakacak bir baraj projesinden bahsediliyordu. Onunla mı alakalı diye düşündüm şimdi de. bir bakmak lazım. Bir de şeye de yeni bir devlet kuruluşu varmış orada. Eti Toki. Eti Toki? Etiyopya'nın Tokisi. Ya. Uydurdum tabii ama yani olabilir. Güzel isim değil mi? Olabilir. Evet. Yani Yiyenler de olabilir bu ismini. Ama gerçek değilmiş. <gülüyor> Yapmayın siz. Yani bunlara gülüyoruz artık. Geçelim Suriye'ye. Suriye'de... ...çok acayip bir şey var. Yani yaşayan bir cehennem olarak... ...nitelendiriliyor bu o, siviller tamamen hapsolmuş ve kapana kısılmış vaziyetteler. Orta çağı aratmaya başlayan görüntüler ve e, şeyler var. Haberler geliyor. E, Suriye'nin şehri hani Amerikalı liberal e, başkan adayının bilmediği yer vardı ya. Geri neydi adını unuttum onu. Hatırlamasam da olur zaten. E, Suriye e, şehri Halep Bin canlı bir yaşayan cehennem olduğunu söylemiş. Bunu söyleyen kim? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları. Yani bizim abartmamız sanılmasın diye, özellikle belirtmek ihtiyacını duyuyorum. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Kuruluşunun başındaki bulunan kişi Stephen O'Brien acilen acilen tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve buna ulaşamazsa ölmesi beklenen insanı, yüzlerce insanın bırakılsın bırakılması için bir yalvarmış adeta. Ee, bırakın tahliye edilsin ve tıbbi bakıma şey ulaşsınlar diyorlar ama bu yapılamadığı gibi bombalamalar devam ediyor hem de ...hastanelerden tamamen... ...savaş ve insanlık suçları işleniyor... ...Nürnberg ilkelerine evet. göre... ...2. Dünya Savaşı'nın hemen... ...arkasından nazi liderleri... ...dünyayı kana... ...ateşe boğan liderlerin... ...şey için düşünülüyor... ...şimdi Ruslardan... ...hava saldırıları devam ediyor... ...ve hükümet... ...birlikleri de... ...kuzeyinde mesafe almaya başladılar... ...diyor... Birkaç saat sonra da Suriye ordusu eğer Doğu Halep'i bırakırsanız size serbest geçiş hakkı, güvenli geçiş tanıyacağım demiş. Felaket haberler geliyor. Yani... Felaket evet. Euro News'un haberine göre e, kaç kişi ölmüş? Son bombardımanlarda, son, bu atış kesim bozulmasının ardından başlayan, bayramın sonunda başlayan bombardımanlarda 106'sı çocuk 338 sivil hayatını kaybetmiş. Ha bunun içerisinde hastaneler, pazar yerleri var işte. Yani şey O'Brien de zaten şeyi söylemiş. İnsan insaniyet ilişkileri işleri genel sekreter yardımcısı ama o şey yapıyor. Şeysiz hiç ayrım gözetmeksizin bombalama yüzünden gerçekten insanı şoke edecek ve bitmek, tükenmesi, bilmeyecek. Kelime kendi kullandığı kelimeler bunlar yani resmi bir yetkilinin. E, sivilleri öldürüp parçalıyorlar ve onları hiçbir insanın e, maruz bırak maruz kalmaması gereken bir vahşete tabi tutuyorlar yani üstte biri çocuk. Kullanılan terimlerde bunlar. E, sağlık sistemi Halep'in doğusunda tamamen bitmiş gibi görünüyor diyor yok yok edilmiş gibi diyor M10 hastanesi de ana travmayla uğraşan ana hastaneymiş bu Halep'in üçüncü defa işte birkaç gün içinde üçüncü defa vurulduğunu söylüyorlar ve radyolog Muhammed Ebu Racab da Reuters'a şöyle bir şey demiş bu hastane tamamen devre dışı artık demiş evet 21. yüzyılın en büyük insani krizi olarak nitelendiriliyor Suriye'de yaşananlar özellikle Halep bölgesinde şu anda. Yani ölenlerin üçte biri çocuk aynı zamanda kuşatma altında bulunan 300 bin kişinin 100 bini de çocuk. Yani üçte biri çocuk bu şiddete maruz kalanların. Bu insani krizin yaşandığı Suriye'de sivil savunma kuruluşu olan beyaz miğferler White Helmets adlı ör, kurum örgüt. Biliyorsunuz neler yaptığını yani doğrudan bombalardan gökyüzünde uçak gördükleri zaman bomb, uçakların ters yönüne değil doğrudan uçakların dalış yaptığı bombasını bıraktığı yöne doğru giden oradaki arama kurtarma çalışmalarını yapan bağımsız grup. White Helmets kısıtlı imkanlarla sivillere yardım eli uzatmaya da çalışıyormuş halen devam ediyormuş. Yapılan açıklamada da onlardan şu şekilde bir bilgi var. Rusya'nın Halep kentine yönelik hava saldırıları sürüyor. Her gün Halep'e de falan onlarca hava saldırısı düzenleniyor. Burada El Ensari Mahallesi'nde tanımlanamayan bombalar kullandılar ve iki binada yangın çıktı deniliyor. Artık fosfor bombası, misket bombası, varil bombası dışında tanımlanamayan bombalar da kullanılıyormuş. Gördüğünüz gibi geri çekilmek zorunda kaldık çünkü yeterince aracımız yok. Yangınları söndürmek için su tankerlerini kullanıyoruz çünkü yeteri, yeterli sayıda itfaiye aracımız da yok diyorlar. Çok büyük olaylar oluyor. Halep Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da Halep'te düzenlenen son haftalardaki bombardımanlarda 338 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor sivil. Bunlardan 106'sı çocukmuş. Saldırılarda 846 kişi de yaralanmış. Bu kişilerin de 3'te 1 yani 261'i çocukmuş. Birkaç gün önce de Halep'in en büyük iki hastanesi kasıtlı, e, kasıtlı olarak hedef alındı deniliyor. Evet, yani... Söylediğiniz gibi şimdi bu hastanelerde hizmet veremiyor. Bu yüzden kentteki çok sayıda masum çocuk, kadın ve diğer masumlar diğer insanlar aslında oradaki savaşan insanlar da e, hayat kurtarıcı tıbbi hizmet veren sağlık kuruluşlarının kapasitesinin azalması nedeniyle eksiklik çekiyorlarmış. Evet ve yani bir zamanlar Suriye'nin e, ticaret merkezi ve endüstri merkezi olan hani e, yalnız bir zamanlardı 20 20. ve 21. yüzyılların değil İpek yolu üzerindeki en canlı ticaret noktalarından biri olarak tarihte her zaman en büyük önemi taşıyan şehirlerden biri olmuş. Şimdi ikiye bölünmüş durumda ve yok olmak üzere ve Suriye'deki resmi rakamlara göre 250 bin kişinin öldüğü ama e, merkezi Londra'da İngiltere'de bulunan insan hakları izleme örgütü pardon yani Suriye izleme örgütü 430 bin üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Yani yarım milyona yakın insan öldü. Bütün Suriye'de 5 milyona yakın insan, 4 milyon 800 bin insan kaçmış durumda ve 6,5 milyon insan da ülkenin içinde yerinden yurdundan olmuş. Yani ülkenin nüfusunun yarısı da Göçmen haline düşmüş vaziyette. Evet. Ee, yani hakikaten insanın ne diyeceği bil, ne bilmediği bir durum var. Yedi yaşındaki bir kız da kız çocuğu, Aleppo'ten Halep'ten Bana el -abe, abed, el abed ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum. O işte kitapla çıkmış Halep'ten günaydın ya da. ...Tünaydın diye bir şey yazmış... El, ...arkada masasının üzerinde... ...bebeği... ...elinde de alfabe gibi bir kitabı var... ...ve... annesinin ...annesi öğretmenmiş... ...İngilizce atıyor tweetleri... ...ben savaşı unutmak için... ...okuyorum diyor... ...bu arkadaşımın evi... ...bombalandı öldü onu çok özlüyorum... ...diyor fotoğrafını koymuş ki... ...ev mev yok yani evet. bir şey... ...yığın yıkıntı var... ...Esad'la Putin durdurun bombalamayı demiş, elinde bir şeyle, kendi boyama kalemiyle yaptığı bir posterle. Ve lütfen bizi öldürmeyin, barışa ihtiyacımız var, ben, ben de öğretmen olacağım diyor, evet. olmak istiyorum diyor. Bir diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği muhaliflerin ilerleyişi sürüyor... Suriye'de yaklaşık 960 kilometre karelik bir alanda kontrol sağlanmış Milliyet Gazetesi'nin haberine göre. Toplamda 1657 hedefe 6319 atış yapılmış. Diğer taraftan Türkiye tarafına da roketler düşmeye devam ediyor. Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisi kilise düşmüş. Katüşa tipi olduğu değerlendirilmiş bu roketlerin ve roket mevzileri vurulmuş. Bu roketlerden bir tanesinin imhası sırasında bir polis de hayatını kaybetmiş. Böyle bir haber daha vardı. Evet, bir de e, yani Savunma Bakanı da e, şey dedi Katüşa roketlerine karşı onları havada imha edecek bir sistemin Türkiye'de geliştirilmiş olduğunu yakında uygulamaya geçireceğini de müjdeledi. Bunu e, henüz bu roketleri e, yani herhangi bir roketi havada yok edecek bir sistemin başarılı olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Rus da bulabilmiş olduğunu bilmiyordum ama Türkiye bu konuda bir öncelik tanıyacak. Korkut. Herhalde. İsmi Korkutmuş. Korkut mu? Korkut. İki gün önce arkadaşlar bilgi verdiler. Kat yüce füzeylerini etkisiz hale getirecek bir modeli laboratuvar ortamında başardık dediler. Düşünsenize de, telefonunuz çalıyor ve açıyorsunuz. Alo diyorsunuz. Diyorlar ki kat yüce etkisiz hale getirecek bir modeli laboratuvar ortamında başardık diyor Sonra telefonun. bir telefon diğer daha üzerindeki... geliyor. Ee, Korkut kat vurdu. Evet. Saat testleri yaptırılacakmış. Sahada deneyler yapılacakmış. Katlı fırlatılacakmış. Sonra bu atılacakmış. Sonra da imha edip etmediği değerlendirilecekmiş. Evet, yalnız Aynen me meclisten Işık. de şey çıktı. E, ne ışıktı? Adını ilk adını unuttum. Işık. Ee... Fikri ışık mıydı? Fikri ışık evet. Fikri ışık evet. Milli Savunma Bakanı Fikri ışık. Evet o da çok büyük bir gelişmeden bahsediyor. Bu arada meclisin savaş sınavı da süre doldu ve yeni şey, yayınlandı. Ters çıkarıldı. Üç partinin e, şeyi özellikle dikkat etmek lazım. Yani medyada pek çıkmıyor ama buna HDP karşı çıkarak kuvvetli bir e, muhalefet getirdi. Savaşın, savaşı Türkiye'nin dahil olmasını engellemek için vaktimiz olacağını zannetmiyorum bugün ama e, internetten e, özellikle bazı e, HDP milletvekillerinin e, kendi sitelerinde var. E, bu okunabilir. Bu arada e, Rakka'nın en büyük tuzak olduğunu söyleyen emekli general Ali Erde e, Rakka'ya girilecekse Tobani ve Tel Abyad üzerinden girmeniz lazım. Bu sefer de Afrin'deki YPG risk olur ve yurt içinde PKK saldırılarının ağırlaşması gündeme gelir. Sonuç olarak Rakka'ya girerseniz Suriye'de çakılır kalırsanız Türkiye için en büyük tuzak demiş. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Osman Korutürk de e, Asker gönderme konusunda hedefin sınırın belli olması lazım böyle değil demiş. Daha önemlisi askerin geri dönmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bölgedeki politikaları uyuşmuyor. Amerika'nın göndermediği askeri benim göndermem doğru değil demiş. Gayet e, endişe verici gelişmeler var savaş konusunda. E, da meclisin ilk işi savaşı oylamak oldu diyor bir gün gazetesi de öyle bir manşet atmıştı Cumhurbaşkanı da meclisin açılış konuşmasında yaptı meclisin açılışında yaptı törende yaptı konuşmada da Suudi Arabistanı savundu hangi konuda? E, bu Amerika Birleşik Devletleri şey dedi ya 11 Eylül aileleri dava açacak diye <Gülüyor> evet evet. Ya rağmen. Çok yanlış dedi, yani yapmaması lazım dedi. yüzünü en vahşi rejimlerinden biri olduğu konusunda kimsenin tereddüdüm olmadı, kimsenin demeyeyim. Cumhurbaşkanı'nın öyle düşünmediği aşikar ama Suudi Arabistan'ı savunmuş zaten onunla, onun temsilcisiyle de uzun görüşmeleri olmuş. Böyle bir gidişat var. Bunların hepsini konuşacağız birazdan. Açık Gazete birazdan. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. Bu geçen önceki şey neydi? Nutuk? O şeyin büyük diktatör filminden... Ben... E Charles Chaplin'in yani Charles Chaplin'in büyük şeyi Nutku Hitler olarak konuşuyor. Bu tamamen uydurma bir Almancayla ama eğlenceli değil mi? Evet evet. <gülüyor> ee, bu büyük diktatörün bir şimdi yani ilk hikayesi var. Sersen aklıma geldi. Onunla başlayalım. Lütfen. Şimdi 1942 yılında New York'ta bir radyoda çalışıyor bir Osmanlı hanım sultanı, şimdi söyleyince hatırlayacaksınız, Sümeyla hanım, Bahketin'in hmm. torunu ve son sadrazam Tevfik Paşa'nın da torunu. Onlar dünür oluyorlar. Hem bir yandan okuyor, bir yandan da annesine de bakmakta. Geçimini de o radyodan kazandığı paralarla sağlıyor. Madem 1924 sonrası hanedan sürgüne gönderildi Türkiye'de. Onlar da Amerika'ya bir süre sonra yerleşmişler. Bu sırada Charlie Chaplin de Amerika'ya yerleşiyor işte. Hitler, Çin Avrupayı şey yapıyor, işgal ediyor, savaş başlıyor. Bir tam savaş öncesi Hollywood'a geliyor. Ümeyra Hanım'la Charlie Chaplin Hanım radyo çağırıyor ve Charlie Chaplin'de yaptıkları bir mülakat var. E, mülakatta e, Chaplin e, bütün dünyanın işte, Hitler'in faşist rejimlerin analizini değerlendirmesini yapıyor ve bir, bir arada e, şeyi belirtiyor ben diyor Nasrettin Hoca'nın hayranıyım ondan sonra e, ve onun fıkralarını e, ezberebilirim bir tanesini de e, anlatıyor o bildiğimiz malum fıkrada e, işte komşusu <gülüyor> hocaya gelir Ondan sonra e, eşeğini ister, hoca da yok der. Ama bu sırada eşek ahırdan malum sesini çıkarınca e, komşu kızar ve hoca da ona bana mı inanacaksın eşeğe mi diye e, söyler. Evet. Hitler de diyor ki bütün dünya bizler olan bitene mi inanacağız yoksa Almanya'daki e, bu zatı muhterem Hitler'e kastederek buna mı inanacağız ee, ve e, bu uh, radyo mülakatını dönemin e, vatan gazetesi Ahmet Emin Yalman yönetiminde e, haber yapar ve büyük bir tütürün afişini koyar bunun üzerine kıyamet kopar e, Van Papp'ın dönemin Almanya, Nazi Almanya'sın büyük etkisi şikayette bulunur e, ve e, Yalman'ın gazetesi 60 gün 2 ay süreyle kapatılır Türkiye'de ee, hiç öyle gazete yasakları falan oluyor mu? Ya işte, yani O yüzden bu otoriter e, rejimlerin başlarına ilişkin Nasrettin Hoca'nın fıkrası Çaylı Şattin tarafından e, gündeme getirilir ve bütün bu olan biten yalanları mı e, gören, gözleri gören kulakları duyan insanlar e, ona mı inanacak buna mı inanacakla tamamlar biz de e, günümüze e, neye inanacağımız konusunda geniş kitlelerin büyük bir bölümü maalesef e, yalanlara inanıyor. <gülüyor> Bunlardan biri de galiba Lozan. Evet. Evet oradan Lozan'a geçelim. Bu e, ilginç söyleşinin de ses kaydını bulabilirsek radyoda kullanırız belki. E, Vallahi e, Bunu e, ben bir iki yerde e, yazdım. Hatta yani e, olan bitenler için e, biz e, kendi gördüklerimize inanacağız yoksa Aksaray'a mı inanacağız diye de Altını çizmeden geçememiştim. Radyo kayıtlarını bulmak, radyonun şeyi var bende, kısaltılmış şeyi, New York'ta, bilinen bir radyo olması lazım. Can notunu ee, aldı, şimdi e araştırıp bulacak. Böyle, iyi, ben de, de yardımcı olmaya çalışıyorum bil bil bil bilgilerle. E, belki Vatan Gazetesi'nin yıllarında da e, şey yapılıyor ama diktatör filminin e, böylesine Türkiye bağlantılı, yani bir hanım sultan aslında, bir Osmanlı prensesi. Evet. Ben kendisini de tanımıştı, belki siz de bilirsiniz. Evet. Ee, daha sonra otel şeyiyle öne çıkmışlardır. Ondan sonra e, bu kayık bulunursa muazzam olur tabii yani evet. gerçekten e, çok önemli. Ali Bey, evet. Lozan'la beraber halifeli kaldırılmadı değil mi? Kaldırıldığına dair çeşitli iddialar vardı. Halifeliğin Lozan'da. halifelik, halifelik daha sonra kaldırılıyor. Salt şöyle. O zaman giderken e, yani Türkiye'nin yani o zamanki e, Türkiye ismi henüz yok e, davet edilen iki tane hükümet var bir İstanbul hükümeti hı hı. E, bir de Ankara hükümeti bu arada e, bu ikiliyi önlemek için bir mücadele döner Tevfik Paşa gerçi şeydir yani Anadolu şeyine e, çok yardımcı olmuştur. Zaten e, Tevfik Paşa'nın torunudur. Demin bahsettiğim Sümeyra o zaman ilk ismi Yenice sonra Özbaşlar'la evlenir. Türkiye'ye yerleşir. Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay diye bir e, Prusya e, askeri eğitiminden geçmiş işte Mustafa Kemaller akrağını e, bir damadı vardır Vahdettin'in. O zaten e, Anadolu e, hareketine geçer bir süre sonra ve padişahın kızıyla boşanmak zorunda kalırlar bu nedenle müdürü. E, dolayısıyla yani bu e, Lozan'a gitme gelsin öncesinde e, bir saltanatın ilgası kanunu çıkarılıyor ve bu şekilde ilga ile birlikte e, tek e, bir heyetin gitmesi e, sağlanıyor. Saltanat kalkınca Abdülmecit Efendi halife ilan edilir. Halifeliğin kalkması da Mart ve salkanat Lozan sonrasına bırakılır yani ilk kalkan saltanattır halifelik Lozan sonrasında bildiğim kadarıyla Kalkar Lozan iki devrededir yani bir ara verilir ama Lozan öncesi kaldırılan saltanattır Padişah'ın ilgisidır. halifelik daha sonra kalkar ben böyle evet, şu anda Yani Lozan'la doğrudan bir alakası yok. Evet. O zaten Hatta, tarihte yani, de ilk de yani şeyi de olurdu. Biraz önce de konuştuk onu. Tarihte bir ülkenin e, uluslararası bir antlaşmayla reji, dini rejimin değişmesi de ilk defa olurdu. Bu şimdiye kadar olmadı hiç ama böyle düşünenler de varmış anlaşılan. E, yani şu var tabii. <gülüyor> yani Lozan e, bi nevi yeni cumhuriyetin yapısal reformlarını da işaret ediyor. Evet. Bu nasıl bir yüzünü nereye çevireceği tanımadan bir belli olan yüzü çevireceği evet. ve yani modernleşmenin de şeyi ama Lozan her şeyden önce yani o günkü koşulları içerisinde ele alınması gereken bir durum Avrupa'nın 1920'lerin dünyasına baktığımızda zaten müthiş bir Avrupa'da 17 Ekim Devriminin de muazzam etkisiyle e, yüksek e, e, ekonomik krizler var, yüksek enflasyon var e, ve e, gerçekten toplumsal ayaklanmanın tümüyle Avrupa'nın e, sosyalistleşmesi projesiyle karşı karşıyadır. Muazzam bir kalkışma e, söz konusudur e, ve Avrupa'nın böylesine bir e, iç karışık sosyal sınıflar üzerinden yaşadığı duruma denk gelir Lozan. Dolayısıyla aslında Lozan'ı o paspartonun içine koyarak bakmakta fayda var. Ve Türkiye karşısındaki yani bu konuda bazı kaynakları Ömer Madra tabii ki bizden önce çok iyi biliyor. Çünkü kendisinin ilk genç öğretim üyeliğine başladığı dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi nihayetinde 50 yıl sonra, 46 yıl sonra bu konuyu ele almış. O dönemin 1969 yılında Lozan Barış Konferansının tutanakları ve belgeleri e, tercüme edilmiş e, ve e, Seha Meray yani e, Ömer Bey'in de hocasıdır, değil mi? Evet evet. Bir tabii, dil, büyük, yani, büyük, yani, büyük, büyük bir büyük bir bilim adamıdır. Ona muazzam bir Türkiye. Hepimiz borçluyuz yani. E, bu belgeler e, işte hatırladığım kadarıyla 7-8 cilt olarak bende de birkaç tanesi var e, yayınlanmıştır ve e, gerçekten Lozan'a ilişkin e, bu belgelerin büyük yararı var. Yine aynı yıl e, Türk dış politikası olaylarla e, yine e, sizin kürsü insanlar e, Mehmet Gönlümol, Ahmet Şükrü Esmer Suat Bilge Orhan Sandal ve Cem Sar, Duygu Sezar asistan o zaman Haluk Uğurman, ee, bu dönemi özellikle de Gönül Bolla Cem Sar yazmış Lozan ölümünü, ben yani hatırlıyorsunuzdur herhalde Ömer evet. Bey, yani benim referans üyelerim bunlar. Ee, buradaki değerlendirmeler, e, başat e, belgeler açıkçası tabi ciddi bir külliyat var, yani bence Türkiye'de. ...sosyal bilimlerle uğraşan ya da gazetecilik yapan ya da işte arkan kesen ulema-iike bir geçinen e, insanların bilincir olarak okuması gereken kaynak Lozan'dır. Çünkü bir kurucu belgedir. Gerçeği doğru dürüst ortaya koymak istiyorsak, yani mesela Erdoğan hayatında Seham Eray diye bir isim duydum, Onu duydumadığınız zaman düşünüyorum. Çünkü onun hayatına baktığımızda böyle şeyler yok. Ee, dolayısıyla Lozan'ı bilmesi mümkün bir artı da ismi tarih üzerinden de, çok üzerinden de Lozan'ı anlamamız mümkün değil. Evet, Dışişleri ee, Bakanlığı yapan Osman Bey de e, bu çevirilerde yer alıyordu, yanılmıyorsam. Ne, nedir efendim? Osman Bey, Dışişleri Bakanlığı... Osman Olcay. Osman Olcay, evet. İlhan Unat'tan teşekkürle söz ediyor. Yani Osman Bey, tutanak ve belgelerde odun da bu konuda Lozan'la ilgili çalışmaları var. Çok haklısınız. Kendisi de çok ıı, hoş tanirdım. E, hoş bir diplomattı. E, kendisi doğru dışları bakandı. Yönüm büyük geçilerdendir. E, bu konuda e, siyasal bilgiler 1960'ların sonunda hatta ön sözünde Lozan'ın başında bulunan kişi İsmet önü yazıyor bu utanaklarının ön sözü İsmet İnönü tarafından kalem alınıyor. Ee, dediğim gibi e, bu Lozan günlükleri Lozanla ilgili e, yapılan e, çalışmalar e, çok da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kurucu belge e, ile ilgili yapılması gerekenen layıkıyla yapıldı mı? Yapılmadı. Yani Türkiye'nin hangi üniversitesindeki yıllar sonra çok basit Lozan merkezleri gibi şeyler kurmuş ama biz Lozan Araştırma Merkezi Türk Tarih Kurumu içerisinde yani bizim de resmi tarihin bu konuda değişik çabalar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama resmi tarihten sonra gerçekten bir cahil tarih öğretisini Erdoğan karşımıza çıkardı. Lozan eksisiyle artisiyle ve içinde bulunduğu koşullar, içinde de değerlendirmek durumunda ve o dönemki e, politikayı yönetenlerin çapıyla da ilgili yani bu insanların büyük bir bölümü İsmet Paşa bir diplomatik performansdan gelmiyor. Budanya <gülüyor> üzerine bir de en fazla e, Mustafa Kemal'in e, güvendiği isim olarak oraya gidiyor ama ikinci murahas var yani onlardan biri Rıza Nur. Rıza Nur daha yapayım. sonra rejimle ters düştüğü için bir noktada dışlanmıştır ve tecrit olmuştur. Daha sonraki Kemalist rejimin örgüsü içerisinde Rıza Nur'un anılarında da Erdoğan'ı yalanlıyor Bakın o adalarla ilgili kısmını buldum Rıza Nur'da diyor ki bu konu diyor bizim açımızdan zaten o. Uşi muhadesi şeyi, anlaşması ile İtalya'ya 12 adı... Evet bir e, kesinti oldu telefonda. Tam da şeyi anlatıyordu yani 12 adıların zaten e, bir başka antlaşmayla Uşi e, muhadesi diye adlandırılan bir başka antlaşmayla İtalya'ya zaten bırakılmış olduğunu daha önceki çok 1. Dünya Savaşı içinde e, daha önceki bir tarihlerde olduğunu belirtiyor. Ve ikincisi de e, bu adalarla ilgili Mesela son derece ilginç bir şey daha var şimdi. Bağlantı tekrar kurulduğunda e, söyleyeceğim. Hatta e, mısınız? Ben, ben ha. yayındayım. Ha. Evet kesildi e, bir anda. Onun için evet, şey yapıyordum. Ben... E, evet yani Uşiantlaşmasından bahsediyordunuz. O, o, 12 ada zaten İtalya'ya bırakılmıştı daha önce. Evet o daha önce bırakılmış. Bunda şöyle bir iddia vardı. İki Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye müdahale etseydi bu 12 adaları e, alabilirdi diye. E, daha sonraki yani Erdoğan'ın kastettiği bu değil. Daha sonraki tartışmalarda e, buna rastlıyoruz. Burada bizim kuvvetle savunduğumuz olay şu. Yani diyoruz ki biz e, Boğazları önünde üç ada var. Biz bu üç adayı alacağız. Çünkü o devirde yüzlerce adayı e, askeri e, gücümüz de yok Yani Rıza Nur bunu bizim heyet bunu çok net kendi içinde de konuşuyorlar dönse biz diyorlar İmroz ve Bozca'da yani o e, Çanakkale boğazında Yalnız burada üçüncü bir ada var Limni Yukarıdadır o kuzeyde şeyden görürsünüz zaten e, Limni e, bizim heyet tarafından müzakere edilirken alınabilirmiş aslında Unutuluyor yani bunu da zaten Rıza Nur diyor ki onu komisyonda Yunanlılara kaldı diyorlar öyle mi? Evet. Her işte bir ağır vardır. <gülüyor> bizim müşavirler tarafından unutulmuş Lord Cairns'ın da İngiltere heyeti başkanı komisyon celsesinde bizimle alay etti bu konuda. Hakkı ha, <gülüyor> da var diyor, memang vardı. Üzerindeydik Evet, çok bu e... müşavir de tevfik bilikli olduymuş. Yani genel sekreteri o şeyin e, heyetin. Daha sonra da e, caati bir pardon. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği yapardı. Hüsnü Ali Bey temane. şimdi istesek vermezler mi? <gülüyor> Vallahi hadi bir kayıklarla dayanalım istersen. Yani, yani o zaman e, bu tartışma niye? Ben onu anlamıyorum. Yani ne, ne yatıyor yani. bunun altında? Ama işte Hamas'i ve milliyetçi Tabii. söylemin savaşça yani savaşvari bir söylemin ...her zaman işe yaradı. yaradığı... ...ve Erdoğan'ın da... ...kullanmış olduğu bu terminoloji şey. ...özellikle sesini... ...bağırsan sesini duyarlar... ...bu adaları nasıl bıraktık filan diye... ...Batı'ya karşı verilecek olan... ...bir savaştan mı himma ediliyor? Bu, Batı bu komşumuz Yunanistan'a aşağı, karşı... ...Aşağıda Musul falan hedef... ...önce Şam'a hedefliyorsun... ...yani bu söylem... E, e, e, ...2010 referandumundan biri var... Yani Şam'da namaz kılacağız ya da, bu, bu ne biçim bir şey değil mi? Yani birisi dese ki, yani dendi den, den de İstanbul'da e, ayin yapacağız Ayasofya'da ayaklanır insanlar yani diyorsun ki sen zaten Lozan sonrası Güney sınırları vesaire işte Hatay anlaşması, e, Ankara anlaşması, bir takım şeyleri imzatmışın. Nitekim ki? E, yani bu 12 adayı gündeme geldiğinde biz yani İtalya bu şey anlaşması belli. Yunanistan'la da burada askeri birlik bulundurmamız çok zor. Biz bunu gündemde tutmadık zaten diyor. Sadece limni gitti aradan diyor. Ama Erdoğan her şeyi kendiyle başlatmak istiyor. Bakın bu tür faşist otoriter liderler tarihi kendileri yaz yazmaya başlıyorlar. Yani Hitler. milat oluşturmaya çalışıyor. 15 Temmuz diyor mesela. Yani Nasıl bir sosyolojik kırılma sınıflar arası bilmem ne? Yeni bir çağ mı değişiyor? Hayır bir darbe girişimi. Başarıyla e, başarısızda uğruyor ve önleniyor. Çok önemli. Ama tarihi oradan başlatıyorsun. Sonra nereye inmeyeceksin? Güneyde Musul diyorsun. Şimdi Musul'da da dayak yiyip diyorsun. İki tarafta sen şöyle bir kenarda dur. Sen kumda oyna diyorlar. Ondan sonra Rusya'sı da Amerika'sı da istediği zaman hadi biraz git. Yok gel gel. Hafazda gittin. Kenarda dur filan e, Bir alan yaratmak istiyorsun. Bu sefer bu tarihi yani burada Yunanistan'la ya Çipras'ta bunu karıştırmayalım demiş. Gördünüz mü? Evet Çipras'ta, Çipras'tan ciddi bir şey gelmiş. Nereden çıktı şimdi Lozan demiş. Aslında Lozan onlar açısından da büyük problemler yaratmıştır. Hem Anadolu biliyorsunuz Anadolu'ya çıkartma İngiliz neydi o, Lloyd George'un George. itelemesiyle gerçekleşen ve o hükümet ve o komutanların çoğu idama mahkemi olmuştur. Niye Anadolu'ya çıktınız diye. Evet. Ee, yani o, o, o işin o tarafı da önemli. Bu arada Can e, Lozan heyetinde genel yayın yönetmenimizin dedesinin olduğunu biliyor musun? Öyle miymiş efendim? Ya dedesi o 20 kişilik murahas müşavir heyetindedir. Genel yayın yönetmenimizin. Evet. Kim acaba? Yani daha <gülüyor> Fuat Bey. Bu da haraldi. Lozan'da Ömer Bey'in e, dedesi görev almış. Onu altın çizelim. Hiç bahsetmemişti Hisle. daha önce. Hiç bahsetmedi mi? Yok. Abi, e, evde e, özel şeyleri hatırlıyorum yalnız. E, yani Lozan'ın <gülüyor> özel baskısı antlaşmanın evde çok ciddilenmiş olarak şey yapılıyor duruyordu. Şimdi durmuyor artık. Ne oldu onlar? Galiba bir dara düşünce aile evden çıkarttı galiba. <gülüyor> anladım, anladım. Yani daha sonra Maliye Bakanlığı yapan Fuat Aral'ı evet. burada yer almıştır. Ve hatta yani heyetin saymanı konumunda bulunur. Burada bundan çok renkli isimler var. Yani ilk heyette özellikle. Bunlardan biri de Yahya Kemal'dir. Şair Yahya Kemal de şey arasındadır e, ve e, bu aslında bir Lozan şeyi yapabilir yapabiliriz. Evet evet. Lozan tam zamanı e, geliyor aslında <gülüyor> bir Lozan yani çok mesela baskın oranda şeyi diyor her barış antlaşması bir savaşı bitirir Lozan iki savaşı bitirdi diyor Türkler için hem birinci dünya savaşı'nın hem de Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiren bir Önemli antlaşmadır diyor. Bütün tartışmalı yanlarına rağmen. Yani, yani bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'a verdik şeklindeki sözlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem şey Yunanistan'dan hükümet hem de ayrıca çeşitli kesimlerden de Katimarini önemli gazetelerinden mesela karikatürlerle cevap vermişler. Valla ikinci, iki numara konumundaki Rıza Nur bütün bu anlaşmaya ilişkin pusurlarını da sayıyor. Diyor ki bunlardan bir tanesi işte Boğazların serbesti verilmesidir. Daha sonra Montür anlaşmasıyla düzenlendi. Batı Trakya'da özellik bizim tezlerimizden biri onu alamadık diyor. Bir de Yunanistan'dan tamirat Anadolu'nun yakalık yıkılmasında bir tazminat, tamirat bedeli diyor e, Alınamadığını belirtiyor. E, İskenderun sancağını, e, ki sonra 19.39'da dahil edilir. Tabii burada en önemli e, yara Musul bu halinin sonraya bırakılması. Ki sonra da, da e, işte yüzün öncüme de kaldı ve iş... E, bunları sayıyor kendisi ve diyor ki bizim diyor o günkü şartlarda yani bunu gerçekleştiriyoruz gerçekten şimdi, Erdoğan biliyor mu bilmiyorum ama bilmiyorum muhtemelen yani e, bu e, Trakya sınırında eller tetiktedir yani Mudanya'dan Lozan'ın sonuna kadar Türkiye'de ne var ne yoksa ki o günkü Türkiye şartlarında silahlar filan da Yunanistan'la Türkiye mücadele etti yani İngiliz Fransız tanklarıyla toplarıyla Uçaklarıyla değil Dolayısıyla böyle kritik bir şeydir Yani İngilizlerin e, İngiliz komutanlığının e, İstanbul'u bırakması 24 sonlarına falan e, gelir Dolayısıyla e, O günkü şartlar içerisinde tabii ki bir yığın e, Müzakere Şeyine gücüne sahip En e, güçlü insanlarda bir avuçtur yani Öyle bir de bir, Bütün bu e, kriptolar çözülmüştür telgraflar yani İngilizlerin muazzam bir entelijansı Türk şeyini izler ekibini ve birinci Lozan özellikle Hüseyin Cahit Okunda diyor ki bir havadis taburu vardı yani 225 gazeteci varmış dünyanın her tarafından geliyorlar ve Türkiye ile birlikte karşısında en az bir 10 devlet müzakere ediyor. Ee, aynı zamanda gözlemci sıfatıyla bulunan e, ülkelerin başında Birleşik Devletler var ki Birleşik Devletlerin e, o zamanki delegasyon başkanı Gru 1927'de e, Türkiye'ye ilk Ankara bir olarak gelir. Onun da Lozan An anıları var olan. değil mi? Evet. Ayrıca anıları bir de Lozan anıları var. Türkiye anıları dışında. Yani bunlar çerçevesinde bakıp e, doğru dürüst yerleştirmek gerekiyor. Böyle içerideki güneyde sıkışmış bir e, Erdoğan var işte e, orada kumda oynuyor yani siyaseten oynadığı yer alan o içeride e, kan gövdeyi götürüyor e, dünyada inandırıcılığın önemli ölçüde yitirmiş e, bir lider pozisyonunda e, Ve kendisi işte diş geçirdi yer içerideki durum o hal var KHK var Dolayısıyla burada en iyi kullanılacak husus amasettir. Yarın Musul'da bunlar alabilirlerdi, sattılar diyecektir. Yani O da gelebilir çok rahat. Musul konusunda daha sonraki hükümetlerin çekinceleri problemlidir, doğrudur. Yani ama doğru dürüst bir yere oturtmak lazım. Ama bu muhtarları konuşuyorsunuz ondan sonra ve muhtarlarla ki iletişiminizde e, tamamen içeride kuvvetinizi korumaya dönük bir pozisyon o yüzden e, 12 ada vesaire gibi konularda e, yani cehalet biz boyu e, bu anlamda da aydınlatmakta bizim e, oyunumuzun borcu bildiğimiz kadarıyla evet, evet burada herhalde bitirebiliriz Dur, dur. Yani. Ben aldım cevabımı. istesek de vermezler. Nazikçe, kibarca istesek de vermezler galiba Limni'yi. Ya işte bu, bu... Kayalıklar da gitmiş ya bu arada bir şeyler. Ha bu arada ben de bir tek parantez ekleyeyim süre... ...olmuş olmasına rağmen izninizle. E, hayır şey de ilginç. Bazı gazeteler... Sözcü gibi bazı gazetelerde mesela son derece ilginç bir yayın yapıyorlar. Evet. Onlar da şeyi eleştiriyorlar. Erdoğan'ı zaten çoktan birçok adaya çıkarma yaptı Yunanistan diye. Yunanistan'la savaş istediği kanaatin, kanaati doluyor. Bu manşetleri gördüğünüz zaman 17 adaya bayrak diktiler. Siz, biz biz sizi yıl, senelerdir uyarıyoruz. Neredesiniz? Uyuyor musunuz? Diyorlar. Valla işte bütün bu e, şöven milliyetçi e, söylemin içerisinde kıvranan bir Türkiye var. Ve burada da e, yani o halin tekrar uzatılması e, gündeme geliyor. Burada yani süremiz azalıyor ama bir, yine e, biz e, Lozan tarihi kadar kendi e, tarihimiz kadar faşist ülkeler tarihinde Son dönemde tekrar göz atmak durumundayız. Yani tarihteki faşist otoriter rejimler, günümüzün otoriter rejimleri ve onların uygulamaları. Ben böyle artık son 4 yıldır nazizm ve faşizmle ilgili kitapları yeniden üst raflara taşıdım. Ondan sonra şeyden sonra yetki kanunu alıyor Hitler, Adolf Hitler. 1933 Reichstag'dan sonra, evet. meclis yansımından sonra. Yangınından sonra. Yangın ki o bir provokasyondur biliyorsunuz yani. Evet evet. Yani Komünist Parti, Bulgar Komünist Partisi'nin önemli ismin da yargılanmıştır orada. Bunların da sayısız şeyi vardır, yayını vardır ortaya koyan. Şimdi ondan sonra 1933'ten bu olağanüstü hal sürekli yani yasama meclisinin yetkisi şey edeyim gibi diyor, ki anayasayı değiştirecek yasalar çıkarma yetkisini veren bir yasa defalarca uzatılıyor ve olağanüstü hal 1945 mayısına yani Almanya'nın teslim oluşuna kadar anayasal bir gerçeklik olarak kalıyor. Umarım bizim olağanüstü hallerimiz anayasa hükmü olarak bu kadar devam etmez bütün bu otoriter rejimlerdeki olağanüstü haller bu tür durumlarla başlıyor. Evet. Ve sonunda rejimin omurgası haline geliyor. Ve bu omurga haline gelen yerlerde de özellikle Burjuvazi'nin iş dünyasının rejimin başı otoriterle komutanla ilişkisi herhalde ayrı bir inceleme konusu olarak Türkiye örneğinde de ...son dönemde damatlar... ...mesajlaşması üzerinde evet. ...ortaya e, çıktı. Evet. E, o ben... bir... Efendim Çok özür dilerim sözünüzü kestin. Buyurun. Devam edin. Evet. Ee, evet. Ben de bir kitap önerisinde bulunacaktım size. Yeni çıkmıştır belki gözünüzden kaçmıştır diye. Nazi Almanya'sı evet. ve Yahudiler diye... ...iki ciltlik bir kitap çıktı. Saul Freudlander'ın... ...iletişim yayın evinden evet. Ali Selman'la beraber. Ee, yani... Bu süreç içerisinde neler yaşandığı Yahudilerin ve diğer etnik grupların da başlarına gelenlerin, siyasi gruplarda dahil olmak üzere, diğer insanların diyelim, neler oldu, ne, neler bittiği ince detayına kadar gayet akıcı bir dille anlatılıyor. İletişim yayın evinden çıkan bir kitap bu. Eğer görmediyseniz ya da ilgisini çeken bu konularda bir karşılaştırma yapmak isteyen diğer dinleyicilerimizin de e, merakını cezbedecek çerbetecek bir durum olarak da, bir kitap olarak da söyleyebilirim ben de. Evet, bu, ben de yeni başladım okumaya. Bu vesileyle Nihat Tuna'yı da bir kez daha analım. iletişimi evet. inanın evet. başındaki geçen hafta kaybettiğimiz. Ben de bir tane şeyden bahsedeyim. Madem şurada elimde olduğu için, yani önümde olduğu için, ben yani en son şeylerden biri, 2009'da Türkiye'de basılmış Hitler'in iki yaverinin sorgulanması ki bu Soğuk Savaş'ın bitimindeki e, arşivler tarandıktan sonra e, Stalin için hazırlanan bir dosya bu e, yayınlandı. E, Hitler kitabı bu NTV yayınlarından çıktı. Biz bunları hepsini e, Seyha Miray'ı, senin biraz önce iletişimliğin kitabı, e, en azından bu kitapları e, Erdoğan'ın danışmanlarının en azından okumasını tavsiye edelim. Bitsem çok konu evet. var ama herhalde vaktimizi tükettik. Evet tükettik maalesef ama e, Özellikle... tekrar bunlara dönebiliriz. Lozan'a <gülüyor> ve Azerbaycan Anayasasına e, dönmek <gülüyor> Aa, evet, için sabırs evet, evet. sabırsızlanıyoruz. İkisi bağlantılı zaten. Evet. evet. Peki iyi haftalar. <gülüyor> çok teşekkür Görüşmek ederim. Hoşçakalın. Hoşça Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz ve biraz önce yani programın başında da söylediğimiz gibi bu dünyanın önemli haberlerinden bir barış savaş barış haberlerinden biri Kolombiya'daki barış anlaşmasının referandumda reddedilmesi. Ve bir de yine dünyanın en önemli meselelerinden bir olmaya devam eden büyük bir adaletsizlik ve kriz olan mülteci meselesinde de Macaristan'daki mülteci oylaması yapıldı. Her ikisini de birazcık konuşmak üzere sizin öneyle beraberiz. Merhaba sizin günaydın. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Ne oldu? Barış evet. Savaşı seçtiler öyle mi? Öyle. Aslında savaşı seçmek değil de büyük bir e, ilgisizlik konsol konusu oldu ee, %37-38 civarı katılım. Ee, bu da çok çok düşük bir katılım. Yani çoğunluk evde oturmayı seçti. Ee, rengini belli etmek yerine. Bir de üstüne üstlük çok e, ağır bir tablo var aslında ne olursa olsun. Yani şimdi bu ara, e, anlaşma uluslararası bir anlaşma. Tabii, e, Birleşmiş Milletler var ortada. Bütün bölge ülkeleri var. Yani e, Barış'a destek veren. Onlar da taraf oldular. Bütün bu müzakere sürecinde zaten taraftılar. Dolayısıyla birdenbire Barış'ın çöpe atılacağı anlamına gelmiyor bu elbette. Bunu bir şey söyleyelim. Ama ağır tablo şu. Hakikaten büyük bir rüzgar, Barış rüzgarı esiyordu. Çok sembollerle yüksek bir anlaşma imzalandı. Ve ondan sonra onun üstüne... Bunun halk oylamasıyla bir destek buluyor olması ki %70-60 civarı en en düşük %58 le ve hayır oylarının çok düşük gösterildiği %30 civarlarında gösterildiği anketlerle bir, bir müthiş güçlü barış desteği tablosu ortaya çıkacak gözüküyordu. Ayrıca savaşan savaşın mağduriyetini yaşamış Bölgelerde hakikaten %70'lerde, %80'lerde barış anlaşmasına destek oldu fakat bir anlamda hiç tuzu kuru diyebileceğimiz hiçbir sıkıntı yaşamamış savaşın görmemiş ülkenin orta kesimlerinde ise maalesef insanlar ya oy vermeye gitmediler veyahut da gidenlerde ağırlıklı olarak barışı reddettiler. Yani zaten bizi etkilemiyor, bizi ilgilendirmiyor gibi bir tablo ortaya çıktı. Evet, Alın yani. olan da bu. Yani 52 yıldan fazla sürmekte olan bir savaştan bahsediyoruz. En az 260 bin kayıp yani evet. ölmüş. Ayrıca da on binlerce kişi kayıp. Yani ölmüş mü? Yani bilinmiyor. Yani sonuçta evet. 300 bin civarında insan, bir de 7 milyon kişinin yersiz, yurtsuz, evsiz kalmış olduğundan bahsediyoruz. Çok büyük evet. bir olay, şey maddi zarar filan hiç ve eğitime vurulan, yani kaç kuşaktır? Üç kuşak boyunca neler olup bitti? Yani. Anlatılamaz ama bu büyük bir kayıtsızlık senin de dediğin gibi ortaya çıkıyor. Yani evet. BBC'de çok ilginç bir şey vardı bu BBC'nin İspanyolca Mundo servisinde bir fotoğrafçının çektiği fotoğraflar yani siyah beyaz fotoğraflar çekmiş bütün bu iç savaşın durumunu. Yani 13 yaşındaki kız kardeşi gerillalar tarafından öldürülen bir asker fotoğrafı var ama yani ölmüş babasının gömleğini tabuta olmadan cesedini gömleğini ilikleyen bir çocuk fotoğrafı böyle fotoğraflarla var. Yani çok. İşte o savaşı yaşayanlar bu kadar büyük destek gösterirken dediğim gibi yani uzaktan bakanlar. Barışı öldürdü bir anlamda. Yani şöyle dediğim gibi hakikaten savaşa dönülmeyecek. Şöyle, Fark lideri açıklama yaptı. Timoçenko onun dışında diğer ileri gelenlerinden de silahlı örgütün açıklamalar geldi. Biz savaşa geri dönmeyeceğiz. Sözlerimizle barış için çabalamaya devam edeceğiz diye Keza Juan Manuel Santos devlet başkanı Kolombiya devlet başkanı barış için popüleritesini bir anlamda feda eden siyasi kişilik barış için çabalamaya devam edeceğiz. Hayır diyenleri de içererek onları da bu işin içine daha çok çekerek bütün partilere de çağrı yaptı. Ee, ona çok anti giden e, Uribe var mı malum işte Evet o savaş o çok şey yapıyordu Savaş çözümünü e, ileri sürüyordu e, onu da işin içine dahil ederek onlara da çağrıda bulunarak işte şey yapacak yani e, müzakerelere devam edeceğiz konuşmaya devam edeceğiz bir yol bulacağız Yani ben son günüme kadar e, görev başındaki e, elimden geleni yapacağım dedi. Genelde Kolombiya genelinde yani gözüken gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Hayır diyenler de biz aslında barış istiyorduk diye yorumlar yapıyorlar. Geçmiş olsun Fakat... yani. <gülüyor> evet. Gidip kalkıp oy verecekti. Sen, senin de söylediğin önemli bir şey var. Ne kadarlık katılım ne kadar olmuş? Aslında... Bizde 37 civarı 37 biraz geçe. Yani şöyle söyleyeyim. ...arada yarım puan bile yok... ...yüzde 0.4... ...fark var aslında... ...yani barışı reddedildi diyoruz ama... ...yani 30 bin 40 bin kişinin oyundan bahsediyoruz... ...ama yani daha, da, daha kadar... da... ...çarpıcı evet. oluyor, ironik oluyor... ...yani barış, savaş, ölüm kalım... ...meselesi üzerinde... ...yüzde 63'ü... ...sandık başına... ...gitmeye bile üşeniyor... ...ya da bir çeşitle evet. ilgilenmiyor... ...derin bir kayıtsızlık sergiliyor ve 30-40 bin kişi de savaşa devam gibi bir karar alıyor bütün bu sembolik şeylerin ardından yani kurşun kurşunların, mermilerin kurşun kaleme dönüşmesi eğitime dönüşmesi vesaire gibi beyaz gömlekler, semboller filan bir anda bir anlamda çöpe dağıtılmış oluyor öyle de bakılabilir yani şimdi şöyle bir kere savaşı ne kadar uzatırsanız çıkan sonuçlardan bir tanesi bu o kadar insanların işte bir anlamda e, siyasete uzaklığı işte bir şey çözebileceğine olan inancı siyasetin giderek yok oluyor. Çünkü bu işte ilk e, barış görüşmesi değil. Şimdi mesela anti kampanya yapmış olan hayır kampanyası yapmış olan devlet başkanları. Uribe, işte Uribe. Pastrana vesaire. E, şimdi hepsi aslında zamanında zaten e, bir şekilde e, parkla e, görüşmeye çalıştılar. Barış süreçleri başlatmaya çalıştılar. Uribe dahil herkes bir şekilde bir diyalog arayışına girmek zorunda kaldı. Çünkü aslında savaş sürdürülebilir bir durum da değil. E, bunu Kolombiya biliyor. Fakat buna rağmen işte dediğim gibi e, işte buna... E, ...ilgisizlik diyebilirsiniz. İşte, bu, kamuoyu araştırmalarına fazla güvenip... Işte ...nasıl olsa e, barış kabul ediliyor. Ben de evimde oturayım. Falan filan... E, yani bir şey ölüm kalım ee, yaşam... Evet. ...meselesinde... ...böylesine bir kayıtsızlık çok ilginç. Yani e, evet. Apati diyorlar... ...bu şeye değil mi? Yani, e, değil mi? yani, yarıyor, yani mi? Burada belki... E, ...katılımla ilgili işte... E, mesela ...Macaristan'da yüzde elli... ...katılım olmadığı için... E, referandum kadük hale düştü. E, dolayısıyla belki işte katılımla ilgili yüzde katılım yetiyordu. E, burada bir zaten tasarım hatası vardı belki referandumla ilgili bu söylenebilir. Kolombiya'da. E, bir de şey, e, yani şimdi sonuçlardan bir tanesi de şu: e, da bir e, barış süreci yürüyor ve orada da e, bir barış anlaşması e, yavaş yavaş somutlaşmaya başlıyor. Orada da referanduma gidilecek. Dolayısıyla işte ben Kıbrıs'ta da çok yakından tanıdığım bir duygu bu. Ya bu iş olmaz. Bir olsa dahi olmayacağının o kadar büyük bir inançsızlık oluyor ki artık. Yani o kadar çatışma yani Kıbrıs'ta açık bir çatışma tabii yok ama işte bir yani barış nasılsa olmaz. Biz bu işi çözemeyiz. Bir anlamda sinmişliği ve yorgunluğu o kadar bir böyle evet. bastırıyor ki insanları. Biz zaten işte olmayacak diye bir anlamda olmamasını da sağlıyorlar gibi bir e, kamuoyu bakışı oluşuyor. Evet. Bir iki dakika i̇şte da Macaristan'a geçebilirsek evet. yani e, çok ilginç bir şey çünkü orada da iki yıl içinde toplamda 1300 kişi bile değil. Yerleştirilmesi planına hayır dediğine işaret ediyor haberlerde evet. BİC Türkçe'de. Buna rağmen de büyük bir ezici çoğunluk hayır demiş. Yani katılım çok evet. düşük olmasına rağmen. Ne kadar oldu katılım sen oradan yakında? Orada da işte %40'ın altında kaldı. Yani %50'ye yaklaşamadı. Dolayısıyla şöyle ya %98'e burada da hayır oyu ön planda. Yani şeyin soru şöyleydi. Macaristan'ın meclisinin dahi kararı olmadan Avrupa Birliği'nin dayatmasına evet diyor musunuz? Böyle soruluyor <gülüyor> soru, değil mi? Soru bu. <gülüyor> tabii. E, soru böyle olunca zaten %98'de hayır e, tabii deniyor. O %2 ee, niye cevap vermiş? Onlar Avrupa Birliği uşağı mı? O sayılıyor. Partilerin burada şeyi e, yaptığı kampanya e, çekimsel kalın veya şey yapmaya oylamaya gitmeyin, boykot edin veya da oylarınızı geçersiz verin. Yani zaten referandumu Geçerli kılmaya yönelik bir çaba vardı. Çünkü aslında bu da iyi bir strateji olarak karşımıza çıktı. Çünkü soru bu şekilde sorulunca, çok milliyetçi bir tonla bir kampanya yapılmış olunca evet referandumdan hayır oyu ağırlıklı olarak çıkardı. Yani ne olursa olsun geçerli sayılsaydı referandum katılım yeterli olsaydı. Ama katılımın yetersiz olması bir anlamda bir bozgun tabi hiç beklenmiyordu evet. ee, ve Orbán yani, içinde bir zafer sayılabilir gene değil mi bu? Evet tabii, yani. Tabii yani hiç beklenmeydi derken bir iki kamuoyu araştırmasında buna yönelik e, emareler vardı ama onun da beklenin altında kaldı e, ve adeta bir protesto gösterisine dönüştü işte insanlar fotoğraflarının e, her şey, oylarının geçersiz olarak attıkları oyların fotoğraflarını çektiler sosyal medyada bunlar dolaştı işte çeşitli şekillerde. Mesela işte nefret bir Filistiyan değeri değildir diyen bir tane üstüne yazılmış bir oy vardı. Bunun gibi işte bir takım protestolarını ifade ederek referandumu geçersiz kıldılar veya gitmediler. Yani işte. iki çok temel mesele de biri evet. Kolombiya'da biri de Macaristan'da bu mülteci yani dünyanın en temel meseleleri adalet meseleleri bir de savaş ve bay. ikisinde de yüzde kırkın altında katılım var ha bir şey yani gerçekten bu işte Rusya seçimlerinde de bunu gördük ee, insanlar Rusya'da da işte e, ciddi bir şekilde evde kalmayı e, herhangi bir şey Putin'e karşı oy vermeye te, tercih ettiler e, bir anlamda işte bu siyasi ilgisizlik çağımızın da bir aslında enteresan e, maliyeti ortaya çıkan bir şey, durumu. İşte Brexit'te de aslında bunu gördük. Yani asıl değiştirebilecek olanlar seçimin kaderini evde kalmayı tercih ediyorlar. Evet ben bu, bu konuda... Bir apolitikleşme evet. hali var aslında. İki, i̇ki ufak şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Bir tanesi birkaç ay önce bundan bu bir apati ve hatta empati yoksunluğu meselesi. Yani kendini başkasının yerine koyma özelliği ki işte evrim e, teorisyenlerine göre e, Darwin başta olmak üzere ama Prens Kropotkin'de anarşist, e, sosyalist, anarşist komünist diyebileceğimiz Kropotkin Kropotkin'de kendi gözlemleriyle empati olmadan e, insanların hatta hayvanların da yaşamasının mümkün olmadığını kabile ilişkileri vs. Yani başkasıyla dayanışma olmadan. Şimdi burada bir empati eksikliği açıkça ortaya çıkıyor ve bu da mesela geçen birkaç ay önce karikatürist Ohannes Şaşkal'ın Ohan'ın Ağustos'ta çıkan olağanüstü bence karikatüründe empati kelimesi yazılı ve oradan A ve H harfleri düşüyor birden uçurma yubarlanıyor ah oluyor onlar geride de empty kalıyor İngilizce empati kelimesinden Bom, boşluk kalıyor bu çok çarpıcıydı hep aklıma geliyor ama şey de öyle değil Azerbaycan'da öyle değil Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu anayasada yapılması planlanan değişikliklerin oylandığı referandumun katılım oranının yüzde altmış dokuz nokta yedi olduğunu açıklamış. Ee... <gülüyor> Yapılan açıklamada Azerbaycan'da referanduma katılım oranına saat 19 itibariyle, 26 Eylül haberi bu, saat 19 itibariyle 69.7 olarak gerçekleşti. Yani 3.671.000'den fazla vatandaş oy kullandı denilmiş. Ama sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacakmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sürpriz sonuçlar da bekliyor muyuz acaba? Spotting, Şimdi bu katılım düşüklüğünün e, ya yani Türkiye mesela geleneksel olarak katılım oranları seçimleri çok yüksek bir ülke e, bir istisna bu anlamda e, giderek daha daha fazla öyle olmaya başlıyor ama ben önümüzdeki yıllarda eğer ki ciddi bir silkinme bir değişim olmazsa siyasette e, yani muhalefet açısından söylüyorum e, Türkiye'de de benzer bir şekilde e, yani Rusya ya Rusya'ya benzer şekilde seçmeme tercihinin artacağını, insanların oy vermemeye doğru yönelebileceğini düşünüyorum. Bu da ciddi bir bence demokrasi açısından demokrasi de ne varsa Türkiye'de umudu açısından kötü bir, sarsıcı bir sonuç olur. Tabi diğer bütün bu. Evet. Bitirirken de bir şey de sormak istiyorum. Bir bir şey sorusu sınav sorusu test sorusu normalde Can'a soruyorum ama bütün bunlardan <gülüyor> <gülüyor> çıkarılacak bir sonuçta şey dersek gerek Kolombiya gerek Macaristan'daki bu şeyden Donald Trump kazanabilir mi Amerika Birleşik Devletleri seçim? Onu, onu da bilmiyoruz. Yani o e, bir bundan işte bir geçen yıl e, bu zamanlar konuşsak şaka gibi bir şey olurdu. Buraya kadar geleceğini Trump'ın beklemiyorduk. Size i̇şte hala Hillary e, Clinton kılıp olsa önde gözüküyor vesaire. Yani çok büyük rakamlardan da bahsetmiyoruz farkattı. E, ama e, evet hala işte bir de Kasım sürprizi var önümüzde. Dolayısıyla bir şey diyemiyoruz çünkü kamuoyu araştırmaları artık bizi şaşırtıyor. Türkiye'de de böyle oldu son seçimlerde, bir kasımda da bu yaşanmıştı. Ee, bilmiyoruz yani bir şekilde işte son dönemdeki bütün kamuoyu araştırmaları ciddi şekilde yanıldılar. Seçmenler ya yalan söylüyorlar ee, kamuoyu araştırmalarında e, yapılırken veya da e, kamuoyu araştırmalarının sonuçları tercihleri etkiliyor. İşte bunu bence bu, bu araştırmaların üzerine artık araştırma yapılması lazım ve e, bu tür araştırmaları yapanların da bir düşünmesi lazım. Brexit'te de bunu gördük. Evet bu Trump Türkiye'de meselesi de çok önemli çünkü evet. yeni bir New York Times'da bomba tırnak içinde kullanıyorum ama benim değil terim bomba etkisi yaratan bir açıklamasız mı? E, Donald Trump'ın vergi beyannameleri ele geçirilmiş ve 18 seneden beri hiç gelir vergisi ödememiş olduğu ortaya çıkıyor. Hiç. 18 <gülüyor> sene. Hiç bir ver, gelir vergisi. Çünkü do, evet. e, 916 milyon dolarlık bir ak, akıl olmaz büyüklükte bir kayıp e, yani zarar göstermiş 1995 yılında. O zaman da anlaşılan Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen çökmüş olan öyle belirtiliyor haberlerde vergi kanunları sayesinde uzatılıyor bu ve ödemek zorunda kalmamış. Ama bu, bunun müthiş bir tepki yaratması beklenirken ben bundan da emin değilim. Vergi kaçakçısı bilen değil. Çünkü Trump'ı destekleyenler zaten öfkeli bir alt sınıf durumu var. Onlar iyi ki vergi vermemiş de diyebilirler. Hatta kendi taraftarları çok ilginç bir açıklama yapmışlar. BBC'de gördüm bu yeni bir haber bir kendisi bir dahidir işte demiş. demişler. Yani bakın yararlanıyor devletin bu yozluğundan ve vergi ödemem, ödemiyor demişler. Onun için i̇şte kazanabilirdi. Kendi, evet. Kendisi de tarihi Clinton'la olan tartışmasında e, ekranlarda zaten şeyi söylemişti yani ben vergi ödemediğim için akıllıyım diye bundan da övünüyor zaten. Evet. Dolayısıyla işte bu tarih-i teflon tava liderler ne yapsa bir şekilde kurtaran ve işte de taraftarlarına da bunu kabul ettiren liderler dünyamızda geçer akçe maalesef. Bu gelir vergisi ödemeyen, 18 yıl boyunca ödemeyen bu insan aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en zengin insanlarından biri yani. Milyarlarca Doğru dolarlık Yalan ya. söylediği bir kere kampanya boyunca ortaya çıktı. Ama bu düşürmüyor. Zıfalarca e, sergilendi bir de üstüne üstlük. E, ama işte e, ve üstüne ortaya koyabildiği hiçbir politika yok. Ama işte e, karizma <gülüyor> diyorlar adına of. neyse. Valla bizim göremediğimiz belki ama bazı insanların gördüğü bir şey var. Belki e, cuma maalesef. günü konuşabiliriz de şey çünkü çok ilginç bir sosyolog kadının yaptığı çok uzun bir araştırma ayrıntılı uzun sürmüş bir araştırma var. Ve bu özellikle Tea Party gibi sağda yer alan o, alt orta sınıfın e, şey, tepkilerini He. ölçmüş ve hiç şaşırtıcı bulmuyor şeyi. ...Trump'a verilen bu desteğin... E, ...belki onun üzerinde konuşabiliriz... ...demokrasinin ağda çıktı... ...çok ayrıntılı bir e, mülakat... ...yani kendisiyle yapılan... ...onun üzerinde konuşmaya değebilir yani bu... ...siyaset tabii, bilim açısından... ...benim de zaten alanım bu... Evet, ee, onun için ...akademik böyle. olarak çalıştım, popülizm... ...her günün bununla geçiyor... ...bu, bu müthiş <gülüyor> bir araştırma... Acı yani acı dört, ...dört yılda... ...herkes seçilmiş... Önemli kişilerle konuşmuş alttan ve bu sonuca veriyor. Çok ilginç. Kadın adını unuttum şimdi ama çok konuşuyoruz diye. Yani. Ya keşke işte yani herkes mesela akademik açıdan kendi konusunun popüler olmasına ve daha çok giderek ağırlık kazanmasına sevinir. Ben üzülüyorum keşke tarihin bir sayfası olarak kalsa yükselişi. yükseliyor. Giderek e, maalesef daha da popülerleşiyor e, ve işte bütün dünyaya, dünya siyasetine damgasını vuruyor. Ne evet. diyeyim, üzgünüm. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler. Konuşmak üzere. Görüşmek üzere. Evet, devam edersek artık bitirmeye de yüz tuttuk. Çok kayda değer ne haberler var diye e, Kim Kardashian soyulmuş. Yapma ya. Soyulmuş derken şey silahlı soygundan bahsediyorum. O uyduruptur. Paris'te kaldığı lüks oda lüks otel odasında giren iki kişinin silahlı hmm. e, te, şeyle tehditlerine maruz kalmış ve milyonlarca dolar değerindeki takılarını alıp kaçmış bu kişiler Aman ya Rabbi. Yani düşünün silahlı saldırıya uğrayabiliyorsunuz Kim Kardashian olsanız bile Paris'in tam ortasında bir lüks otel odasında ilginç. Evet. Şimdi birkaç çok kısa özetle bitirebiliriz herhalde. Çok sayıda haber var elimizde ama bir yandan da haber analiz niteliğinde şeyleri dünyaya okumaya anlamaya çalışıyoruz. Bu şey önemli bir haber. Operasyon hazırlığı olması. Diyarbakır'da 10 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi. 13 köydeki yasak kalkmış ama bu sefer de halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla bölgeleri saymışlar. Bu Diyarbakır Valiliği'nden açıklama. E, şeyin de Figen Yüksekdağ'da partimize ve vekillerimize ciddi saldırılar olabilir demiş HDP eş genel başkanı. Evet. İMC, kapatılan IMC-TV'ye ziyarette bulunmuş ve kanal kapatmaların siyasi alana dönük operasyonun bir parçası olduğunu söylemiş daha önce de söylediğimiz gibi ama bir kez daha tekrarlayalım inanmakta güçlük çektiğimiz bir açıklama daha var cezaevi komisyonu meclisin başkanı Mehmet Metiner FETÖ'cü tutuklulara ilişkin işkence iddialarını incelemeyeceğiz diyor yani bir şey bu da şeyin gazete duvarın bir haberi Hülya Özmen Hülya Karabağlı'nın Hülya Özmen Karabağlı imzalı yani açıkçası bazı insanlar işkence yapılabilir e, kategorisine sokuluyor. Bu da uluslararası hukukun e, adalet anlayışını ve normlarının ciddi şekilde e, sarsıldığı anlamına gelir. Zaten Adalet Bakanlığı da onunla ters bir şey. İnsanlık suçunda zaman iş, aşımı işlemez diyor. Bu da bir yannetten bir haber. Adalet Bakanı Bozda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Cumartesi insanları ve gözaltında zorla kaybetmelerle ilgili soru önergesinde insanlık suçlarında zaman aşımı işlemez diye altını çizmiş önemli iki taraflı bir şey bu Redhack'ın sızdırdığı haber de çok önemli belki daha üzerinde durma fırsatı bulacağız Kürt Petron'u taşıyan şirkette bayağı ciddi şekilde söz sahibi olan bir bakan var ...Albayrak, Berat Albayrak var... Figen Yüksekdağın bahsettiği kapamalarla alakalı durumda şu... ...15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...3 ay daha uzatılmasına Türkiye'nin yararına bulduğu olağanüstü hal sürecinde çıkarılan... ...bir kanun hükmünde kararname ile 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun yayını durduruldu... ...Cuma günü bunu bir kısmını değinmiştik ne olduğuna... ...ama şimdi bu kanalların içerisinde İMC TV de olduğu söyleniyor... Hükümete darbe girişimi bahane ediliyor uygulamadan bir an önce dönülmeli şeklinde yapılan bir açıklama var IMC TV tarafından. İMŞ TV 5,5 yıldır Türkiye'de tüm toplumsal kesimleri ilgilendiren her türlü gelişmeyi profesyonel bir gazetecilik anlayışıyla yansıtmaya çalışmıştır denilmiş bu açıklamada. Son gününe kadar hak temelli yayıncılığımızı sürdürdük denilmiş aynı zamanda. Dolayısıyla hükümetimizin kanalımızı kapatma gerekçesi olarak kullandığı ve tamamen hukuk dışı olan suçlamayı kesinlikle kabul etmiyor. Yayınımıza yönelik kapatma kararını ifade ve basın özgürlüğüne vurulmuş büyük bir darbe olarak görüyoruz. Görüşüne yer vermişler. 660 8 sayılı kanun hükmünde kararnamede e, dolayısıyla ya da kapsamında e, kapatılmış. E, konuyla alakalı birçok yakın zamanda gelecek olan e, gelişme olacak. Onlara evet, devam önemli. edeceğiz. Yani o hal vesilesi o hal kullanılarak yeni yayın organlarına kapatmaların ve gazetecilerin gözaltına almalarının e, arkası ki arda arkası kesilmiyor. Çok e, gazeteciler ...tepkili, çok ayrıntılı bir... E, ...haber, analiz var... ...Rengin Aslan'ın BBC Türkçe'de... ...30 Eylül tarihli... ...onu da tavsiye edebiliriz... ...Kılıçdaroğlu da zaten... E, ...CM... ...Lideri tutuklu yazar ve gazetecilere... ...dikkat çekip mücadeleyi bileceğiz... ...o sanatçılar, yazarlar, çizerler... ...gazeteciler, avukatlar... ...hiç meraklanmasınlar demiş... ...ve cezaevinde yaşıyoruz... ...Türkiye'yi yarı açık bir cezaevi... Ee, ...ama biz direnmesini bileceğiz... ...hiç e, o sanatçılar... ...yazarlar, çizerler, gazeteciler... ...avukatlar hiç meraklanmasınlar... ...diye bir garanti vermiş... ...bu arada da... E, ...bir başka garantiyi de... ...Adalet ve Kalkınma Partisi... ...İstanbul'un ilgili ...Metin Külünk vermiş... ...Türkiye insanlığın kalesidir demiş... İki medeniyet çizgisi var demiş... İki medeniyet arasında müthiş bir mücadele var demiş. Birisi yaşlılarına öf demeyen medeniyet anlayışı diğeri de yaşlılarını ve çocuklarını kendilerine yük gören medeniyet anlayışı. Biri adaletten yana bir de zulümden yana Türkiye'de burada insanlığın kalesidir demiş. Soru şu Evet. Bu biz tek kale maçı mı? Tek kale maçı Futbol kalesinden bahsediyor değil mi? Tek kale maçı Tek kale oynanan bir maç, ee, ve kalede de birden fazla kişi var kaleci kim neyse bunu sormamış şey. polis Üsküdar'daki gömülü silahları sırrını çözdü diye bir haber var ama ben anlayamadım belki bunu da sen çözmemeye yardımcı daha önce diyor. imha edilmiş silahlarmış ezilerek gömülmüş evet. peki buradaki sır ne sır mı Hı. merak etti herkes Allah Allah. Çıktı? sırrı çözüldü diyor bunu yeni T24'te mi anlamışlar? t sır ne de? Ezilerek gömülmesi mi anlaşılınca? Üsküdar'a mı çözümüşü, yani. Topraktan çıkmıyormuş bu mu anlaşılmış? Topraktan yetişmiyormuş ya da gökten yağmıyormuş bu mudur? Olabilir. Üsküdar'da 250 silah iş makine, büyük iş makineleri önce çiğnenerek ezilmiş. Kim yapmış bunu? İşte o, o sır. Hala var. <gülüyor> Hala sır. <işte. gülüyor> Onun için neden bunun sır çözüldü diye verildiğini anlamadım bu haberin. Ama böyle bir durum var. Benim elimde son bir haber var. Benim için de bir teorinin çökmesi manasına geliyor bu. Biliyorsunuz iletişim elinevinden aynı şekilde birikimden özür dilerim. Bir söz öbeği çıkarıldığı bir metafor kullanıldı. İnşaat ya Resulullah şeklinde evet. inşaat sektörlüğünü ve Türk muhafazakarlığının... ...Türk İslam muhafazakarlığının nasıl paralel gittiğini anlatan bir metafordu bu. Çökmüş bu, bu çok daha önce... Türklerden de önce İslam'dan da önce zaten inşaat kısmının değerlendirildiği bir toprak üzerinde yaşıyormuşuz. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik kentinde sürdürülen çalışmalarda gün ışığına çıkarılan 2200 yıllık yazıt Anadolu'daki en kapsamlı kira sözleşmesini ortaya koymuş. Bir kefil ve kentin ileri gelenlerinden oluşan 6 şahitle yapılan sözleşmede içerisinde binalar bulunan arazinin uygun kullanılmaması durumunda uygulanacak cezalar da yazıyormuş. Kira sözleşmesiymiş. Bu konuyla alakalı çalışmalarını yapan profesör Doktor Adak şunları anlatıyor. Ancak yazıtlar arasında birisi gerçekten çok ilginç. Önceden de bulunmuş çok sayıda yazıt varmış. İçeriği epeyce zengin. Yaklaşık bir buçuk metre yüksektiğinde bir mermer anlaşıp bir anlaşma yazılmış. Anlaşma 58 satırdan oluşuyor. Çok ayrıntılı bir kira anlaşması. Yazıtın içeriğine göre kentin cimnazyumundaki 20 ve 30 yaşlarındaki neoslar teoslu bir vatandaştan bir miras edinmişler. Şahıs içinde yapılar, köleler ve kutsal sunak bulunan arazisini NEOS'lara bağışlamış. NEOS'larda çeşitli masraflarını karşılamak ve her yıl düzenli olarak o araziden gelir elde etmek için kiraya vermişler. Görüyorsunuz değil mi? Aynı. Aynısı. NEOS. NEOS. Evet. da ee, arazi önce kime aitti? Matrix dünyası yani. NEOS diye düşüyor. E, olabilir. Yazıda arazi önceden kime aitti? İçinde neler var? Hepsi anlatılmış. Bir kutsal sunakta da söz, sunaktan da söz edilmiş. O mesela... Çıkmışsa da bulunmamış olabilir. Neyse. Neoslar sözleşmede kutsal olarak nitelendirilen bu araziyi... ...yılda üç gün kullanmak istediklerini bile belirtmişler. O dönemde arazilerden devlet tarafından vergi alınıyordu Ancak arazi kutsal olarak nitelendirildiği için... ...vergiden mahvaltı tutulmuş. Işte. i̇şte. Tamam. Anladınız O zamandan beri devam ediyor bu hikaye. Anlaşılan arazi açık arttırmayla kiralanmış... ...bir tellal tutulmuş ve herkese duyurulmuş. Bazı kişiler talip olmuşlar. Daha sonra kimin kiralayacağına karar verilmiş... ...kiralayanın da ismi yazıtta belirtiliyor denilmiş. Böyleymiş. Eskiden beri varmış. Yine bir şey değil yani şu anda yaşadıklarımız. İklim değişikliği hariç. <gülüyor> evet o yeni. Birkaç babama artık vakit kalmadı. Sadece üzerinde önemli durulması gereken bir şeyi de bekleyip bitirelim. Yazar, edebiyat öğretmeni Murat Özyaşer'in gözaltına alındığı birini verelim. Kendisi Yunus Nadi ve Haldun Taner Öykü ödüllerinin sahibi. Edebiyatçı ve öğretmen. Ve Sabaha karşı beşte polis tarafından baskın düzenleniyor. Ve kızı da doğmuş kızı Mavi Lorin'i kucağına aldığı gün açığa alınmış bir şey. Uzun yıllar Diyarbakır'da görev yapmış. Birçok kitabı var. Ve eşi de Sibel Oral anlatmış evine karşı sabaha karşı polis tarafından düzenlenen baskını. O da gazeteci ama Devletin verdiği ceza, işsiz bırakılmak, korkutulmak, sindirilmek bunlar bizi yıldırmıyor. Ben kendimi çok güçlü hissediyorum, eşimden yana bir kaygım yok, o kötü bir şey yapmadı. Derdi okumak ve yazmak olan bir insan ne yapmış olabilir? Biz iyiyiz, dimdik ayaktayız, yine okumaya, yazmaya, iyi insan yetiştirmek için yaşamaya devam edeceğiz diyormuş Hilal Köse'nin Haberi de dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde 2 Ekim Pazar günü çıktı. Oraya da gönderebiliriz. Galiba bitti. Evet bitti. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. günaydın. hi